Oh Çıkkası Merhaba kainat, bugün 14 Temmuz Cuma, yıl 2017, ay 7, gün 195, Hızır 70 1438, hicri Şevval 20, 1433, Rumi Temmuz 1 Fırtına Fransız devriminin başlaması 1789 Fransızların Milli Bayramı Günün Tarihi 16 yıl önce bugün 14 Temmuz 2001'de Basınımızın ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman İstanbul'da vefat etmişti. 75 yıl önce bugün yani 14 Temmuz 1942'de Atılay isimli denizaltı dalma tecrübeleri yapmak için seferde bulunduğu sırada Çanakkale açıklarında battı. 90 denizci şehit oldu. Ruhları şad olsun. 228 yıl önce bugün ise yani 14 Temmuz 1789'da ayaklanan Fransızlar Paris'te siyasi tutukluların bulunduğu Bastille'ye. Hapishanesine, hapishanesine saldırmışlardı. İhtilalin başlamasıyla krallık devrilerek kurulan Cumhuriyet'in başlangıcı olan 14 Temmuz Fransızların Ulusal Bayramı'dır. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi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 Ayağa kalk, sesler bizi çağırıyor diye ve bu da aslında on bakirenin parabl parabl parablına dayalı olduğu halde aynı zamanda Neşideler Neşidesi adlı Tevrat'tan, Kitab-ı Mukaddes'ten Neşideler Neşidesi adlı Şarkla şarkı, şarkısı da diye ya da ilahiler ilahisi diye de bilinen kutsal kitaptan bir bölümü de içeriyordu. Ee, onun bir bölümünü çaldık. Protestan kilisesi, İsviçre'de Toggen kilisesi korusu ve orkestrası, Johann Sebastian Sebastian Bach vakfında vakfı tarafından oluşturulan bir şeydi. Rudolf Lutz da konduktördü. Neden çaldığımıza gelince, şimdi konu gene neşideler neşide oldu. Kadınlar. <Gülüyor> Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık the Aşkların Aşkı Kral Solomon Kadınların en kadınına İlahi söyledi. İlahisi, kadının bedeninden, bedenin kapısından ve paylaşılan yatağın tazeliğinden bahsediyordu. Neşideler neşidesi ya da ilahiler ilahisi, Kudüs'ün İncil'ini oluşturan diğer kitapların hiçbirine biraz olsun benzemiyor. Öyleyse burada ne işi var? Hahamlara göre bu, Tanrı'nın İsrail sevgisine yönelik bir benzetmedir. Papazlara göre ise, İsa'nın kiliseyle evliliğine yönelik neşeli bir övgü. Ne var ki dizelerden herhangi biri ne Tanrı'yı zikrediyor ne de bu ilahinin söylenmesinden çok sonra doğmuş olan İsa'yı ya da kiliseyi. Bu daha ziyade Yahudi bir kralla zenci bir kadın arasındaki buluşmada insani tutku ve ten renklerimizin çeşitliliğinin yüceltilmesine benziyor. Ağzının öpüşleri şaraptan daha lezzetli, diyordu kadın. Günümüze kadar ulaşan versiyona göre ayrıca şunu da diyordu. Zenciyim ben ama güzelim. Ve üzüm bağlarında, güneşin altında, teninin renginden ötürü özür diliyordu. Ancak diğer versiyonlarla karşılaştırıldığında buradaki ama sonradan eklenmiş gibi duruyor. Dizinin aslı şöyle Zenciyim ben Ve güzelim Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet, Johann Sebastian Bach çaldık. Bunun için Bachtet auf Ruff uns diichtime. Bu BMW BMW 140 numaralı sayılı şeyi bakın sıralamasında ve daha önce de belirttiğimiz gibi 10 Bachile meselinden ve aynı zamanda neşideler neşidesi ya da ilâhiler ilahisi diye alınan kutsal kitabın mukaddesteki imgeleri kullanan bir koral parça, koro ve orkestra parçasıydı. Evet tarihte bugüne bakacak olursak 1798'de bugün iftira ve yasası çıkmış kışkırtma yasası. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri hükümeti hakkında yanlış, yalan yanlış, iftira niteliğinde şeyler basmanın suç olduğunu ortaya çıkmış 1789'da şey 1798'de bugün 1789'da bugünse Fransızların korkunç aristokrasinin vur patlasın çal oynasın diye yoksul halkın sırtından eğlenmesine Fransızlar artık Krallığa karşı ayaklanıyorlar. Halkta sembolik olarak gördüğü Bastille hapishanesindeki siyasi tutukluları, bas, yani Basti'yi basıp serbest bırakıyor siyasi tutukluları, bıraktırıyor. Cumhuriyetin başlangıcı oluyor. 14 Temmuz Fransızlarında Ulusal Bayramı bugün Donald Trump'ta orada kutlamalara katılıyor. Evet şöyle bir sahne mevcut şu anda. Evet. Aristokrasi'nin basılıp alaşağı edilmesinin ardından kaç sene geçmiş oluyor şimdi o zaman? hesaplayabilir misiniz? 1789'dan bu yana. 228 yıl önce, hmm. 228 yıl sonra şu anda Eyfel Kulesi'nin tepesinde bir tane emlak zengini, bir de bankacı oturmuşlar. İkisi de biri Fransa'nın başında, diğeri Amerika Birleşik Devletleri'nin başında devrimi kutluyorlar. Evet, çok ilginç. Gerçekten ilginç. Bu arada da e, o öbür tarafında da Brezilya'nın eski başkanı ve e, en popüler insanlarından biri işçi partisi lideri Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva da e, şeylerden yolsuzluk yaptığı için 9 yıl mahkum oldu. E, Temiz etti ve serbest şimdilik ama ne olacağı hiç belli değil. Brezilya'da halk ayaklandı mı ayaklanmadı mı onu da bilmiyoruz ama esas itibariyle şeyden bahsetmemiz mümkün. Büyük ölçüde Brezilya'da da para babalarının, finansçıların filan istediği olacak gibi gözüküyor. Galiba içinde bulunduğumuz çağın düzeni bu. Emlak kralıyla bankacılık. ...bankacılar kralı... Ya ...bankacılar kralı demesek bile profesyonel bankacı... ...parayla alakalı olarak çalışan evet. iki kişi... ...Eyfel Kulesi'ni kapatmışlar... ...en tepesinde devrimi kutluyorlar. Hakikaten sembolik ve... mikrokozmos ...diye nitelendireceğimiz bir şey... ...fakat şey var... E, ...yani yargı darbesi olduğu da kesin... E, ...Brezilya'da... E, ...Michel Temer de... ...darbeyi yapan... ...Michel Temer de ayrıca yargılanıyor... Brezilya'da ve demokrasiye yeni darbeler üst üste geliyor. 260 milyonluk çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyadaki en 5. en yüksek nüfuslu 5. ülke yani. Ve e, hepimizi ilgilendirecek şeyler oluyor. Fakat neden sokakta değil Brezilyalılar? Çünkü çalışıyorlar efendim. Çalışmak zorundalar. Temerin Brezilya'nın dibiye vuran ekonomisini düze çıkarmak için uygulama koymayı vaat ettiği e, reform pa programının parçası olarak yeni bir düzenleme onaylandı senato tarafından. Senato tarafından onaylanan bu düzenlemeye göre işçiler ve işverenler arasında çalışma kanunu geçersiz kılabilecek geçici akitler yapabilmesine izin veriliyor. İşçi veren doğrudan bir anda... Aktik, kaldırdım ortadan artık çalışmıyorsunuz diyebiliyor. Ve işverenler uzun sürelerle geçici işçi çalıştırabilmesinin yolu açıldı. Bu gene aynı şekilde e, kararnameyle, yasa değişikliğiyle. Çalışmak zorundalar, yapabilecekleri bir şey yok. patron tepelerinde. Evet bir de yorgun düşmüşler, bitkin düşmüş durumdalar. Şu da ilginç yani şimdi günün haftanın son sorularından birini soruyorum. Lula en çok yüzde seksen altı gibi bir destek aldı belirtici anketlerde Lula'nın tekrar 2018 seçimlerinde de kazanabilir deniyordu ama bunun yolu kesilmiş oluyor eğer bu mahkumiyet kesinleşirse tabii ki seçimlere katılamayacak 2018 yılındaki, önümüzdeki evet. sene evet. evet. önümüzdeki seçimde o kadar şimdi mahkum edildi ee, peki ee, Brezilya'nın parası bir soru bir a Brezilya'nın parası real ne oldu bu hüküm giyme bu durum ortaya çıkıyor Brezilya reali evet. mi? Brezilya reali ne oldu diyor soruyorsun evet. bana ee, dolar karşısında Türk lirası karşısında konuşalım yerli milli Türk liramız var ee, bir lira bir, bir, e, bir kuruş on kuruş on bir kuruş pardon bir lira on bir kuruş brezilya'dan istiyorsanız deviz ne <gülüyor> oldu diye soruyorum <gülüyor> Tavana vurmuş dolar karşısında yükselmiş çok sevinmişler e, finansçılar. Sen finansçılardan bahsettin ben de tamamlıyorum. Ben en son Brezilya'da belediyelerin karnaval bütçesinin üzerinden haberinden sonrasında bir, e, Brezilya ekonomisine bakmama kadar almıştım ama. Peki Brezilya'da borsa mı olmuş dünkü o korkunç karardan sonra? Sıçramış mı o da? Acayip tavan yapmış Oo, yani real de. Kardeşim borsada sıçramış durumda çok ilginç bir şey yani ülke son derece ilginç hiçbir şekilde seçime katılmamış birisi en çok oy almış insanların devrildikten sonra hiçbir kimse tarafından seçilmemiş bir yönetimde Brezilya ve borsa tavana vuruyor ya bu şeyle alakalı olmasın Fed'le alakalı olmasın Ülkelerdeki siyasi gelişmelerden daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin para basıp basmayacağı konusuyla alakalı olabilir mi <gülüyor> Yani acaba? uluslararası, maliye, finans ıı, temel kalsın istiyor. Çünkü bu kesim senin biraz önce de sözünü ettiğin kemer sıkma politikalarını uygulayacak tek adam o. Ve o kadar ıı, hiç, hiç sevilmeyen biri ki ve o kadar yaşlı ki bir daha da seçimlere katılamayacak. O, o da o, o açıdan da umurunda bile değil. Temer'in diyor bunları Glenn Greenwald'la o yapılmış bir söyleşiden okudum. Demokrasi'nada onun için de finans çevrelerinin pis işlerini yapmaya talip zaten Temer. İşte böyle bir İşte bu rekorun kırması durumunun darısı Venezuela'nın başına. Venezuela'da işler hiç iyi yolunda gitmiyor. En son yüksek mahkeme binasına helikopterle saldırı düzenlenmişti. Evet. Türkiye'de de borsa tavan yapıyor. Biraz. Muhalif milletvekilleri de hükümet yanları tarafından dövülmüştü. Buna hmm. neyse venüz de doluyor. Ama orada rekor kırmıyormuş henüz. Petrol fiyatları arttıktan sonra belki her şey düzelebilir venüz elli de. Olabilir. Eğer artarsa tabii. Bu arada yani 6. büyük kitlesel yok oluşa girdik. 3 senemiz kaldı. Geri döndürmek için çevre yani gezegenin geri dönüşsüz yola devrilme noktasını engellemek için son 3 seneyi kullanıyoruz. Ama Yemen'de kolera aşısı yapılmasına imkan kalmamış artık. Kalmamış mı kolera evet. aşısı? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri destekli vurmalar olduğu için aşı yapacak insanlar bulunamıyor artık. Böyle bir durum. Yani sağlık sistemi bitmiş ve e, Sağlıkçılar, bu aşıları yapacak olanlar, doktorlar ve hemşehriler, hasta bakıcılar çalışamıyormuş. Böylece kapatmış Birleşmiş Milletler. Yani planı geri almış. Şu ana kadar 313 bin vaka aslandı Ve 1700'den de sudan geçme hastalıklardan ölen insanlar. Ama bu böyle... Ee, El Arabiyan haberine göre Birleşmiş Milletler'in Yemen temsilcisi isyancılar tarafından değil Suudi Arabistan tarafından savaşan Yemen temsilcisi kolera ile mücadelede Suudi desteğini takdir ettiklerini söylemiş. Çok güzel. Savaşı çıkaran onlardı bu arada Suudi Arabistan'dı. Evet vuran onlar, vuran da onlar. Yani kolerayı çıkaranlar da onlardı diyebiliriz Hayat bu arada. ama yeni silahlar da Almanya veriyormuş. Niye Almanya bu silah veriyormuş? Çünkü silah pahalı ve iyi bir şey, karlı bir şey. Suudi Arabistan niye herkesten silah alıyor? En son Rusya'dan silah aldı. Onun, o, bugün okuduğumuz haberi gördü. Almanya'dan silah almıştı. Onun He. öncesinden Amerika Birleşik Devleti'ni almıştı. almıştı. Bir tek Türkiye'den almıyor. Halbuki fırtına obüslerimiz hiç de işte fena 2,5 milyona yakın beslenme yetersizliği çeken çocuk var. Perişan yani dünya. 500 bini ağır şekilde beslenme kıtlık içinde. 5 yaşın altında. Ve ölmek, kıtlık, ölmek ve hastalıklardan gitmek durumdalar. Ağır ve yavaş ve acılı bir ölüme mahkum ediyorlar. Kolera skandali tamamen demiş şey Birleşmiş Milletler'in yardım sorumlusu Stephen O'Brien. 7 milyon insan, bunların 2,5 milyona yakını çocuk, 2,3 milyonu ve 7 milyon insan korkunç bir durumda. Bu kolera rezaleti tamamen insan yapımı bir şeydir. Taraflar arasında işte Suudiler filan Yemen'in sınırları dışında destekliyorlar, dövüşüyorlar ve korkuyu yayıyorlar demiş. Ama yapılacak bir şey yok. Aşı şeyi gitmiş. Çok evet. katı. Yani Suudi Arabistan kendisine düşman olarak gördüğü bütün ülkeleri olanca katılığıyla ambargolar uyguluyor ambargonun ötesine geçip doğrudan hava saldırıları düzenliyor hatta cenaze törenlerine bile hava saldırıları düzenlediğinden bahsettik geçtiğimiz senelerde evet. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin ama develer... Amerika'nın petrol dolayısıyla Amerika'nın ve İngiltere'nin Britanya'nın büyük aşkı var yani bitmez tükenmez bir aşkı var İran nefreti ve Suudi aşkı var onun üzerinde de ayrıca çok sayıda makale çıkıyor inceleme belki sonra döneriz ama gene aşkını ilan eden bir şey var. Anne Şideler neşidisini çaldık ya. Evet efendim. Tilersin, dışlır bakalım. Tilersin Suudi Arabistan'ı çok sevdiğini söylemiş. Aşık olduğunu söylemiş. 110 milyar dolarlık zaten silah sattılar. Çok seviyorum ortak çıkarlarımızı bu iki ülke arasında demiş. Güvenlik, istikrar ve ekonomik refah için. Çok önemli Amerika Birleşik Devleti değil de Suudi Arabistan'daki. Neyin peşinde gerçekten anlamıyorum. Dün de Rex Tillerson Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd el Thani ile görüştü. 48 saat içerisinde Katar'a gelmiş. İkinci kez Katar'a gelmiş. Mekik diplomasisi dö döşüyormuş. Yok ne yapıyormuş? Dokuyormuş. Mekik diplomasisi döşenir mi? Dokunur mu? <gülüyor> Dokunur. Dokunu, dokuyormuş. Ee, gidip gelmiş konuşmuş. Oraya gidip farklı konuşuyor. Buraya gidip farklı konuşuyor. Herkesini de farklı konuşuna inandırdıktan sonra galiba tek bir şey söyleyecek. Evet. Ama develer. Develer arada gitti. Binlerce deve yok oldu. Susuzlukta. Evet. Sahibi de yokmuş ortada. Suudi Arabistan'da kalan Katar yönetimine ait olan daha doğrusu Katar yönetimi vatandaşı birisinin develeri susuzluktan heba almışlar. Görüntüler gerçekten çok acı verici. Evet, korkunç yani. Bu arada başka görüntüler de var. Korkunç olan Irak'tan yeni çekilmiş, dronlarla çekilmiş. İnsansız hava araçlarıyla çekilmiş. En az yüz sivil tamamen bu ev, evler arasındaki çatışmalarda Batı e, Musul'un ele geçirilmesi sırasında Tamamen e, siviller arada kalmış ve ölüp gitmişler. Onu gösteren fotoğraflar, videolar var. New York Times basmış bir tanesini ve daracık bir yerde yıkılmış e, Dicle kıyısı kenarında yıkı, yıkık harabe binalar arasında sıkışmış sivilleri gösteriyor. Ve çok fazla infaz görüntüsü geliyor, işkence görüntüsü evet. geliyor Musul civarından. Neredeyse IŞİD'in yaptığı işkencenin aynısını aynı bölgede bu sefer farklı kişiler tarafından IŞİD militanlarına olduğu söylenen kişilere yapıldığından bahseden videolar bunlar. Evet. Ve, aynı bölgede. Ve, ve savaş suçu olarak yani ağır şekilde uluslararası alanda cezalandırılması gereken savaş suçları işlendiğini söylüyor. işte Air Wars gibi... Ve, toplum çalışanları yani uluslararası hak kuruluşları söylüyorlar. Ama bu kadar Binlerce fazla nice sivil öldü. Binlerce sivil öldü. Bu mi? kadar fazla sivil kaybının, bu kadar işkencenin ve bu kadar yargısız infazın ardından yeni bir işi de ortaya çıkar mı diye soracak olursanız pek muhtemel görünüyor. Evet, aynen öyle. Bu insanları buharlaştıramayacağınıza göre, çoğalacak. bu insanlardan sonra gelen kişileri de aynı şekilde buharlaştıramayacağınıza göre 1 milyon kişi sivil orada yaşayan insan evlerini terk edip kaçmak zorunda kalmış son dokuz ay içinde bir milyondan bahsediyorum biraz sorun bir gibi geliyor ama başka bir rakam var ki asıl ürkütücü olan o yedi mi? yedi milyon? yedi yüz milyon, insan. 700 milyon mu? insan göç etmek istiyormuş dünya yedi yüz milyondan fazla ya onlar oluyor Türkiye'de de var onlardan Birleşmiş... Zorunlu milletle... olarak mı göç etmek isteyenler yoksa olduğu Türkiye ülkenin ekonomik halini kendi sıkıntılarını içine atıp ardından göç etmek isteyenler? İşte mi? hepsi bir arada herhalde ama yani 110 milyon insanın göç etmek istemesi... Ben şaşırmadım. Özellikle Türkiye'de Çok yaşadığım için olabilir belki. ama. Yani Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün 160'tan fazla. Yani bütün dünyada yaptı. Ülkede yaptırdı araştırma sonuçlarına göre. imkanınız olsa kalıcı olarak başka bir ülkeye göç etmek ister miydiniz? diye e, verilen cevaplara göre 710 milyon kişi yani neredeyse bir milyarın dörtte üçü e, milyara yakın insan başka bir ülkeye kalıcı olarak göçmek göç etmek istiyor. 66 milyon kişi bir yıl içinde hemen bir yıl içinde göç etmeyi planlıyormuş. 23 milyon kişi de hazırlıklara başlamış bile. ...yerinden göç deniliyor buna. Bir de o kısmı var için. Yani zorunlu olarak göçmek isteyen insanlar... ...yani gıda bulamadığı için savaş durumlarından... ...ve politik ekonomik durumlardan ötürü... ...göçmek isteyen insanlar ayrı ama bir de... ...tatminsizlik dolayısıyla göçmek isteyen insanlar Tabii. var ki... ...o da ama bambaşka. Evet müthiş bir şey var. Yani Köklerinizi salmadan yaşamak gibi bir şey bu. Dünyada durum... ...baya... ...yani kuraklık, iklim değişikliği... ...savaşlar... Ve göçlerle birlikte çok karanlık bir tablo çıkıyor ortaya. Mücadeler de devam ediyor tabii şüphesiz ki. İnsan hakları örgütleri de Irak'ta mesela güvenlik güçlerinin aileleri de cezalandırdığını söylemiş Human Rights Watch. Bu da çok önemli bir şey, haber. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu Doğu Direktör Yardımcısı demiş ki, akrabalarının yaptıkları nedeniyle ailelerin tamamını cezalandırıyorlar. Bunu yapmamalılar demiş. Anber, yani Babil, Diyala, Selahattin ve Nino ya yapılmış. Evet. İnsanlık suçları bunlar. ve Savaş suçları. Susuzluk nedeniyle ölümler yaşanmış. Onu gördünüz mü? Evet. Gözüme çarptı o da ya. Artık böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi günün en önemli Türkiye ile ilgili haberlerinden bir tanesi de Ha bir de şey söyleyelim 2016 yılı e, yeryüzünü savunan çevreci diyoruz ama sadece çevre kelimesi e, yeterli değil. Yeryüzü savunucuları diyelim. Gezegen ara. de olabilir. Earth Defenders diyorlar işte. Çünkü ee, gökyüzü de var bu işin içinde. 200 kişi e, bugün, e, bugün itibariyle 2016'da 200 kişi öldürülmüş gezegeni koruma çabası içinde Global Witness'ın diye bir kuruluşun raporu bu ve bu yayıncı, savunucular için en ölümcül yıl olmuş bir de Çin'in en büyük muhalif ismi Liu Xiaobo öldü Nobel Barış Ödülü sahibiydi insan hakları ve demokrasi aktivisti 61 yaşında karaciğer kanserinden 11 yıllık hapis cezasını çektiği hapishaneden de hastaneye nakledilmişti Ömür boyu birçok kez hapse mahkum olmuş. Müthiş bir aktivist. Hükümeti yıkmaya teşvik suçundan mahkum olup hapse atılmıştı. Ta 1989'daki o Tiananmen meydanındaki gösterilere de öncülük etmişti. Çok partili demokrasi ve insan haklarına saygı gösterilmesini istiyordu. Ama... Nobel barış ödülüne de 2010'da boş bir sandalye ile bırakılmamıştı çünkü katılmasına izin vermemişti hapisteydi zaten daha 3 yılı vardı 11 yıllık cezasını tamamlamak için <gülüyor> ama maalesef hayata veda etti Çin resmi ajansı Xinhua Çinli askerlerin ülkenin yurt dışındaki... ...ilk askeri üstüne ev sahipliği yapan... ...Doğu Afrika'nın küçük ülkesi... Cibuti'ye doğru yola çıktıklarını bildirdiler... ...geçen gün. Çin'den bahsetmişken... ...onu da yapalım. İnsanlar... ...daha doğrusu ülkeler, daha doğrusu hükümetler... ...Afrika'ya asker yığmaya başladılar. Uçak gemileri var. Türkiye'nin uçak gemisi olmadığı için yiyor Olacak. Bu arada... ...çok şimdi ikinci yarım saatte de... ...şeyden bahsetmeliyiz... Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan BBC'ye önemli bir konuşma yaptı ee, ve e, ana muhalefet terör örgütüyle birlikte hareket etmiştir dedi. Yani düpedüz artık Türkiye'de e, terörle eş değerde tutuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve ana muhalefeti yani sözde adalet yürüyüşü gerçekleştirdiğini ve 170 bin kişinin katıldığını söylemiş. Evet, son mitinge de 170 bin kişi katıldığını söylemiş. Buna döneceğiz. Ulan terbiyesizler. Yürek meselesi bu yürek. Doğdu dedim. Bu yürek, kürek değil demiş bir başka toplantıda da böyle konuşmuş. Bakacağız bu mitinge ve diğer konulara. Ayrıca da. Ee, şey devam ediyor ee, Esra Özakça'da ev hapsi verildi Yüksel Caddesi eylemcilerinden Esra Özakça Acun Karadağ'ın Zife Onay ve Nazan Bozkurt'a ev hapsi cezası verildi ev hapsiyle görüş hakkında engellenmiş olacak diyor kocasıyla ilgili. Semih Özakça'nın görüşülmesine imkan olmuyor Af örgütünden de acil eylem var, hak savunucuları serbest bırakılsın diyor. Büyükada'da gözaltına alınan hak savunucularının 10, ikisi eğitmen 10 insan hakları ile ilgili acil eylem kampanyası başlatıldı. Düşünce mahkumu onlar ilan edildi. Taksim meydanı da 15 Temmuz etkinliklerine e, açıkmış. Af örgütü gözaltılar korkutma amacı taşıyor diyorlar bunlara birazdan geçeceğiz açık kaste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 Autre tu d'un regard entre les mots entre les lignes sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps tu c'est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 Tout s'en va l'autre tranquille on croyait pour un rhume pour un rien l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qu'il ait vendu son âme pour quelques sous devant quoi l'on se traînait hommes traînés les chiens avec le temps. Bah. Tout va bien. Avec le temps. Avec le temps, tout on oublie les passions et l'on oublie les voix. Qui vous disait tout bas Les mots des pauvres gens Ne rentrent pas trop tard Surtout ne prend pas froid Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va Et l'on se sent blanchi Comme un cheval fourbu, où l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais pénard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Leofere'den dinledik Avec le temps, zamanla adlı şarkısını Leofere e, 24 Ağustos 1916'da doğmuş ve 1993'te de bugün hayata veda etmiş Fransız ve Monakolu bir şair, bestekar şarkıcı ve müzisyen e, bu ahlaki etik bir anarşi ile e, lirizmi birleştiren ve aynı zamanda da e, argo ...kullanan ve benzersiz bir stil yaratmış müzik hollerden sonra da orkestra müziğine geçiyor... ...ve bütün geleneksel şarkı yapısını da 1970'lerde değiştirip parçalayıp kendi müzik alanını yarattı diyor Wikipedia yasaklı... ...ama biz bir yerlerden bulup çıkarıyoruz. Daha önceden depolamıştık biz. Depolamıştık, son derece dramatik ve benzersiz bir üslubu var... Ölüm yıl dönümünde de onu anladım. Yani zamanla her şey uçar gider. Hem çehreyi unutursun yüzü hem sesi de ve kalp artık atmadığı zaman daha uzaklara gitmek ve her şeyi bırakıp gitmek gerekir. O zaman da her şey iyi olur. Yani tarzında böyle çok melankolik ama aynı zamanda da dramatik bir şarkısı var. Çok ünlü şarkılarından bir tanesi zamanla artık sevmez olur yürek diyor. E, çok poet modit dedikleri yani lanetli şairleri Fransa'nın François Vion Charles Baudelaire, Paul Verlaine ve Arthur Rimbaud gibi ama aynı zamanda 20. yüzyılın ünlü şairleri Guillaume Apollinaire ve Louis Aragon gibilerin şiirlerini de besteleyen ve söyleyen önemli biri Leofere. O da bir günaydın diyelim buradan. Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Argo demiştik. Al. Bir kere de ben şey yapabilir miyim? E, Tekrar da ana e, tekrarlayabilir miyim Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz anmasındaki demecini? Bir kere izin veriyorum. Evet. Ulan terbiyesizler karşınızda bir bayan var ne oldu yürek meselesi bu yürek ifadelerini kullanmış ayrıca BBC'deki e, röportajında da cezaevinde sadece iki gazeteci olduğunu söylemiş. Evet sayılar meselesine de geleceğiz önce ulan terbiyesizler yürek meselesi bu yürek yürek değil dedikten sonra biz Allah yolunda dinimiz için vatanımız için milletimiz için her an ölmeye hazırız kefenimizi giydik ve yola böyle çıktık diyor 15 Temmuz gecesi evladını, eşini, çocuğunu darbecilerin üzerine gönderenler de aynı duygular içindeydi. Safiye kardeşimi de dinlediniz değil mi? Orada kaç tane asker vardı? Tane. Ellerinde silahlar var. Ya onlardan yoğurt olmaz be demiş. Ha, cacık olmayacağından şey herhalde. Ben onu diyor e, Yoğurt mu? Yoğurt mu dedin? <gülüyor> yani yoğurt anlamadım yani şeyi. Cacık, onlardan bir cacık olmaz şeyini anlı, bir anlıyorum ama yoğurt. Ya bu tamamen böyle bir şeydi Metafor. Gençlik döneminde, ergen dönemimizde mahallede aramızda konuştuğumuz şeyler değil mi? Yoğurt mu dedin? İçten konuşmuş evet <gülüyor> biraz. Ha, öyle bir şey var mı? Yoğurt mu dedin diye. Evet. Bir deyim var mı? Ha, ben Ben bilmiyor Yok yok yok ben direkt cacık demek istemediği için yoğurt dedi zannettim. Yok yoğurt Sarımsat mu dedin? Ee, hiçbir şey ulan terbi hiçbir şey yok tek başına karşınızda tek başına bir bayan var bayan elinde silah mı var hiçbir şey yok ve o haliyle geliyor size ölü, onu ölümle tehdit ediyorsunuz ne oldu yürek meselesi bu yürek kürek değil demiş ister F16 olsun ister silahlar yağdıran helikopterler olsun işte sabri kendini tankın altına atıyor paletlerin arasına birinci tank geçiyor üzerinden ardından ikinci tank geçiyor oradan da çıkıyor hadi öldürseydiniz niye öldüremediniz o an gelmedikten sonra muktedir olamazsınız. Hele hele şehadete yürüyorsa hiç muktedir olamazsınız demiş. Evet böyle bir üslup var. Bir değişik bir üslup. Cumhurbaşkanı Erdoğan BBC ile de konuşmuş. Birkaç gündür haberini veriyordu BBC Türkçe'de. Hard Talk adlı ünlü programlarından ünlü programcılarından Anchor diyorlar onlara. Zeynep Badawi var. Herhalde. Zeynep Bedeviye'de. Zeynep Bedevi de olabilir. Ama kendisi Zeynep Badaoy diyor. Evet. Özel bir mülakat vermiş kendisine. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde bir adalet yürüyüşü gerçekleştiğini söylemiş. Gerçekleştirdiğini sözde. Ee, ve sadece 170 bin kişi katıldı demiş. Şimdi çok çarpıcı bir şey. Bilmem valilik mi vermiş bu bilgiyi yoksa bu bilgiyi kendisine valilik mi vermiş diye soracak olursanız ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama sadece 170 bin kişi katıldı demiş. Ee, ve e, yalnız bunu nereden bildiğini bilmiyoruz. Tabii Vali Vasip Şahin bunu 1.26 itibariyle sabaha karşı e, gecenin bir vakti bildirmişti. E, şimdi şu var. E, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi çok ayrıntılı bir açıklama yapmıştı hatırlayacaksın sayılara geçecek olursak ve e, İstanbul Valiliği'nin adalet mitingine 175 ya da 176 bin kişinin katıldığını açıklaması üzerine en az 1.5 milyon kişinin katılabileceğini duyurmuştu katılmış olabileceğini çünkü diyor Maltepe sahil miting alanı yaklaşık 275 bin metrekare ayrıca miting için trafiğe kapatılmış ve katılımcıların yer aldığı alanda yaklaşık 100 bin metrekare toplamda 375 bin metrekarelik alanda miting bir de teknik olarak genelde metrekareye kaç 3 ila 6 insan düşüyor hesaplanıyor dolayısıyla en az 1,5 milyon kişi düşüyor. E, katıldığı ifade edilebilir üstelik sıkışık düzen şeklinde olduğunun dikkate alınmasıyla bu rakam 2 milyona kadar çıkabilir ayrıca artı yan yani kuzey tarafı park alanlarının da olduğunun da dikkate alınmasıyla bu rakamın daha da büyüyebileceğini belirtmişti harita ve kadastro mühendisleri odası şimdi bir vali var bir cumhurbaşkanı var ya da adalet ve kalkınma partisi genel başkanı ikisi birden onlar 175 bin diyorlar. Harita ve kadastro mühendisleri odası ise 2 milyon belki 2 buçuk 2 milyonun da üzerinde olduğunu söylüyor. Rakam daha da büyük olabilir diyor. Yani bir buçuk milyon diyor ve daha da büyüyebilir. 2 milyona hatta daha da büyüyebilir diyor. Şimdi harita ve kadastro mühendisleri mi daha iyi bilecek yoksa vali ve cumhurbaşkanı mı? Ona sen karar vereceksin. Bilmiyorum. Bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin attığı son adım sonrasında böyle tartışmalar yaşanmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ensar ve Türkev gibi vakıfların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanlığına yaptığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na da ayrı bir önem atfetmeye başlamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde oy çokluğuyla alınan karara göre İBB ve vakıf arasında bir protokol düzenleyecekmiş. Ardından... E, Drönlerle insansız hava araçlarıyla ölçümler daha rahat yapılabilir ha. diye düşünüyorum ben. Damadı ayrıcalık diye vermiş bunu Cumhuriyet gazetesi Onlar. Işte Erdoğan'ın damadının başkanı olduğu vakıf için çalışacak diyor. Şimdi sen hala cevap vermedi. Hangi son sorusuna? Harit, Millet... Mühendisler mi harita ve kadastro mühendislerimi daha iyi bilir. Yoksa valimi. Vali ve Cumhurbaşkanı mı? Hı. Bu ölçümde. Cumhurbaşkanı tabii ki. Evet. Ama Cumhurbaşkanı hangi Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama hangi Cumhurbaşkanı ve hangi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Çünkü 2 Mayıs 2015'te aynı Cumhurbaşkanı, aynı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs'ta e, 2015'te Taksim Meydanı'nda miting yapmak için ısrar edenlere de bir yeni kapı var, bir buçuk milyon insan alıyor. Bir Maltepe var, 2 milyon insan alabiliyor demişti. Eğer kendine güvenmiyorsan git o meydanlarda yap mitingini demişti. Şimdi bu durumda ne oluyor? Bir iki milyon var diye meydan okunmuştu. E, valilikle beraber şimdi Zeynep Badaviye Zeynep Badaviye verdiği demeçte de, mülakatta da 175 bin kişi diyor. Hangisi gerçek? Soruyorum sizlere açık gazete arkadaşlarım. Bilmiyorum. Hangi Erdoğan gerçek? Hangi Maltepe? İstanbul Valisi'nin makam odası dekorasyonunu gördünüz mü? Görmedim. Validen... Aa çok güzelmiş. Ben de istiyorum burada. Ben istiyorum stüdyo, tabii ki. diye böyle yapmalıyız. Evet yani e, bu durum böyle... Ee, şimdi başka bir şey de var iki rakamlar üzerinde duracaksak eğer bir de e, şeyden bahsedelim bu çok önemli bir söyleşi vermiş üslup olarak da Hardtalk'a ee, yani şunu söylüyor geçtiğimiz yıl şöyle sormuş Hardtalk sunucusu Badawi'yi Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda başarısız bir darbe girişimi gerçekleşmiş. Ülke hiç olmadığı gibi bir araya gelmişti. Ama birliktelik ruhu şu anda yok olmuş durumda. Ve sizin darbe girişimini sadece darbeye kalkışanları değil tüm muhalefeti ortadan kaldırmak için kullandığınız yönünde eleştiriliyorsunuz demiş. Herkes bir araya gelmişti. Her yaştan ve politik geçmişten insan biz demokrasinin yanındayız demişti. Darbenin karşısındayım dediler. O birliktelik ruhuna ne oldu? Sorusuna kısa bir cevap vermiş. Bizim birliğimiz birliğimizde herhangi bir şey söz konusu değil. Buna tahammül edemeyenler, bunları uyduruyorlar demiş. Yalan söylüyorlar demiş. Yani. Ama Ankara'dan İstanbul'a eşi daha önce görülmemiş bir yürüyüş gerçekleşti diye soruyor Badawi. Adalet yürüyüşünden bahsediyor. Evet. Bu yürüyüşün sloganı hak, hukuk, adaletti. Genel inanış sizi eleştiren herkesin peşine düştüğünüz yönünde. Benimle değilsem bana karşısındır sözünü hatırlatıyor bu." demiş George W. Bush'un. Evet. Hatırlayacaksın. Şimdi ben size özellikle bir şey söyleyeyim diye devam ediyor Erdoğan. Bu tamamiyle sözde bir adalet yürüyüşüdür ve bu sözde adalet yürüyüşünün ortalaması bellidir. Bazen 500 olmuş, bazen 1000 olmuş, bazen 1500 olmuş. Bu kadar." diyor. Yani 100, son olarak 35, 40 hatta 200, 165 bin kişiye kadar çıkmıştı. Ama neyse öyle vermiyor. Bakın bütün bunların bu yürüyüş esnasında hükümetimiz her türlü güvenlik önlemini sağladı. Güvenlik içinde bu yürüyüşü yaptılar. Bu kalabalık nedir? O kalabalıkta ortada bakın toplam İstanbul dışında otobüslerle gelenlerle birlikte topladıkları 170 bin kişi demiş. Biz bir ay 7 Ağustos mitingi yaptık. 2 milyon insan orada toplandı. Aramızdaki fark budur diyor. Ee, benim de sorum oydu diye soruyor BBC. Darbe girişiminden sonra milyonlar sokağa çıktı. Şimdi insanların protesto için yürüdüğünü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunun için size o birliktelik ruhuna ne oldu diye sormuştum. Şimdi hiçbir zaman bu ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti ve onlarla beraber hareket edenler PKK terör örgütü. Bunlar hep beraber hareket ettiler diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile de beraber hareket etti diyor. Bunlar hiçbir zaman birlik ruhunda bütünleşmemişlerdir. Her zaman ayrılıkçı olmuşlardır. Ve ana muhalefet şu anda terör örgütüyle birlikte hareket etmiştir. Yani PKK ile de FETÖ ile de öyle mi? Zaten iki tane örgüt. Terör var. Evet üç. Ve aşırı uçlar beraber hareket etmişlerdir. Dolayısıyla bunların böyle bir birlik ruhunda bulunması da bundan sonra zaten söz konusu olmayacaktır. diyor. Evet. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'de siyaseti nasıl değiştirdi diye soruyor. BBC Size net bir şekilde şunu sormak istiyorum. Gazeteciler özgürce konuşamadıklarını düşünüyorlar diye soruyor BBC. Birinci olarak bu. ikinci olarak da Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke. Geçtiğimiz yıl 160 medya kuruluşu kapatıldı. 2500 kadar gazeteci ve medya çalışanı işlerinden oldu. 150 gazeteci şu anda hapiste. Bu rakamda dünya çapında hapiste olan gazetecilerin üçte birine denk geliyor. İfade özgürlüğünden bu denli korkmanızın nedeni nedir? Sebebi nedir diye soru. BBC hard sorusu. Nerede? Türkiye'de mi gerçekleşiyor bu görüşme yoksa? Bakın şu anda siz benden daha fazla konuşuyorsunuz. Demiş. Hı. Cumhurbaşkanı. Asıl özgürlük sizde. Siz bana özgürlük tanımıyorsunuz. Benimle böyle bir söyleşi yapıyorsunuz ama bana özgürlük tanımıyorsunuz ve gazetecilikten dolayı içeride olan yok. Demiş. Bunu çok açık görmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de bu kadar muhalif gazeteciler, işte bu yürüyüşü yapma esnasında, yürüyüşü yapma esnasında mı? Neyse, değişik bir Türkçe. Bütün yazılanlar, çizilenler, her türlü hakaretler hepsi ortada. Şu anda içeride olanların gazetecilik sıfatı yok. Hakaret falan yoktu, duydunuz mu hakaretle alakalı bir şey? Duymadım. Yani yola tezek dökülmesinden bahsediyorsa evet bir hakaret manasına gelebilir o tehdit daha çok yere mermi bırakılması, saçılması. Falan. Ha, evet, Mehter marşıyla ile karşılanması İstanbul'a girerken. Hayır, şey. içeride olanların gazetecilik sıfatı yok diyor. Bunlar ya terör örgütüyle beraber hareket etmişlerdir, ya silah bulundurmaktan içeri girmişlerdir. Ya da birçok yerlerde bankamatikleri kırmışlar, o nasıl bunları soymuşlar. Bankamatik kırılması ne demek? Ben o kısmını Gazeteciler, anladım. Gazeteciler, bilmiyorum. Bankamatik, Ama... ha, tamam eylem şey yapıyorlar. Ee, toplumsal gösterilerde bankalara saldıranlar kısmı var ya öyle hmm. büyük bir korkumuz var ülkece hmm. onlardan bahsediyor. Hmm. Bankamatik kırılıp ben hemen şey böyle hacklendi falan aldılar parayı götürdüler zannettim de para götürmen dairkinde. Şey. Bununla beraber de kendilerinin gazeteci olduğunu iddia etmişlerdir ve şu anda da sizin ifade ettiğiniz şekilde 170 tane gazeteci tane 170 tane gazeteci falan içeride yok. Bunların hepsi yalan. Böyle bir şey söz konusu değil demiş. Bunların defaatle açıklamalarını yaptık ve şu anda gerçek manada gazeteci sıfatıyla içeride iki kişi var. Bunların dışında böyle bir şey söz konusu değil. Bu yalanlarla da dünyayı kaldırmıyor. O iki diye. kişi kim? Bilmiyorum Yani Mesela cezaevindeki 170 gazeteci olduğu iddia edilen kişi hepsi böyle acaba o iki kişi ben miyim diye bir umutlanacak mıdır? <gülüyor> böyle bir umut şeyi bırakılıyor mu? Aralığı bırakılıyor mu acaba bu demet sonrasında diye merak ettim. İkinci konu olarak da şimdi söylüyorum. Bir kere ben şeyi anlamadım. Yani e, bas, sarı basın kartından bahsediyorsa zaten kendisi e, yani hükümetin kendisi iktidar iptal etti. Evet. Basın kartlarını. Yani basın kartına göre e, devletin verdiği kartlara göre gazeteci hesabı yapılacaksa o zaman e, hem Türkiye'de hiç gazeteci yok demek e, basın kartı verilenlerin dışında. Böyle bir anlayışa da gidilebilir. İkincisi e, de yani soruyorum demiş. Bir devleti yıkmak için böyle bir çalışmayı hep birlikte böyle bir çalışmayı hep beraber yapacaklar. Sonra da, sonra da gazeteci kimliğine sığınarak kendilerini kurtaracaklar. Böyle bir şey söz konusu değil demiş. Biz bu konuda kimsenin yazdığından çizdiğinden ne korktuğumuz ne de çekindiğimiz var demiş. E, bu iki gazetecime sizin anlamadık. Fakat yani karta bağlanması da çok tuhaf. Bu sayılarda mitinge katılanların sayısı ve gazeteci sayısı konusunda epey bir e, problem var. Üsluptan hiç bahsetmiyorum. Peki şey işlerinden atılanlar ve uzaklaştırılanlar onlar nasıl hayatlarını sürdürecekler? Türk devleti onlara sosyal yardım yapacak mı? Ödenek sağlayacak mı diye önemli bir soru var aslında. BBC Hard Talk programından çünkü geçim kaynakları ellerinden alınmış durumda ailelerine ne olacak sorusuna ne cevap vermiş <gülüyor> Erdoğan ne demiş böyle bir yaklaşım olabilir mi bir insanın özlük hakları varsa özlük hakları kendisi için geçersiliyse bu haklar kendisine verilir bu özlük haklarını kaybettiyse ne yapar gider özel sektörde çalışır devlette çalışmaz yani devlet herkesi sonuna kadar herhalde bakmak, beslemek zorunda değildir. Besleyelim mi? Bakmayalım da besleyelim mi? Bakmayalım da besleyelim. Bunlar çünkü bir terör örgütünün mensuplarıdır. Terör örgütünün mensupları olanları devlet niye beslesin? Benim 250 vatandaşım öldürülmüş. 2193 vatandaşım yaralı Bunların yarasını acaba kim saracak? 250 mi kim geri getirecek? Bunları niye konuşmuyoruz? Bunları konuşalım diyor. Yani o, o halin üniversiteleri nasıl etkilediği sorusu da var. Böyle gidiyor. Ee, son olarak da şu var. Ee, Türkiye çok önemli konumda bir ülke. Ordunuz NATO'nun en büyük ikinci ordusu... Ve zorlu bir coğrafyada anahtar bir rol oynuyorsunuz. Katar ve diğer dört Arap ülkesi arasındaki gerilime gelirsek, Su Suudi Arabistan, Mısır, Emirlikler ve Bahreyn'in Katar'a sundukları koşullardan biri Türk askeri üssünün kapatılması. Siz oraya daha fazla asker gönderdiniz. Sorun çok basit aslında. Gerilim askeri bir noktaya taşınabilir mi? Sizin yanıtınız bu durumda ne olur? Böyle bir durumda taraf olur musunuz sorusuna cevap vermiş. Son soru bu, benim sana son. Benim mi? Ha, yani bana, bana mı? Pardon, bana. buyurun. Böyle bir durumda taraf olur musunuz? Cevap, böyle bir şeyi bana soruyorsunuz da neden Amerika'ya sormuyorsunuz? Fransa'ya neden sormuyorsunuz? Çünkü yemekler. İngiltere'ye neden sormuyorsunuz? Katar'da böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz diye de bitirmiş. Durum bu yani. Hanımefendi, kendinize gelin. Finan gibilerden bir üstüp var. Evet. Ee, Yarın fakat, da anma törenleri var. Evet. Dünyanın, Türkiye'nin birçok tarafında aynı zamanda dünyada da gerçekleşecek olan afişler kaldırılmadı o afişler ama yani o afişlerin yerine hayatını kaybeden genç insanların fotoğraflarını koysalardı bu darbe girişimi sırasında ölen genç devlet görevlilerinin, sivillerin fotoğraflarını koysalardı daha. Ee, içten bir yaklaşım olabileceğini düşünüyorum. Birçok insan var orada. Genç kadınlar var mesela. Sabah gazetesinde de bugün fotoğrafları verilmiş. Gülşah Güler, Kübra Doğanay, Cennet Yiğit gibi e, genç devlet görevlileri var. Onlar da bu girişim sırasında öldürülmüş olan insanlar. Bunların fotoğrafları koyulsaydı bu, spekülasyon, bu spekülasyonlar hem ortaya çıkmazdı. Hem de daha içten bir yaklaşım olabilirdi diye düşünüyorum. Yani ana muhalefet partisinin ee tamamını terörle işbirliği halinde gösterip sokağa çıkamaz hale gelirsin şeklindeki tehditlerden sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Levent Gök de bu söylem dikta söyle özlemidir, pabuç bırakmayız demiş e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dikta özlemine teslim olmayız şeklinde bir cevap gelmiş e, ve şey de var bayağı ciddi bir durumda devam ediyor Nuriye Gülmen ve Semih Özakçan'ın açlık krevinin 127. gününü geride bıraktıkları ikinin durumunu değerlendiren doktor Nevin Küçükçallı'nın da 125 günün önemli olduğunu unutmadan kalıcı zararlar ortaya çıkmadan harekete geçilmelidir diyor gerçekten çok feci bir durumun içinde olduğumuzu da tekrarlayalım bunların hiçbiri e, önemli gazetelerde önemli sayılan hükümetin hükümeti destekleyen ya da e, şey gazetelerde bulunmuyor hürriyette de yok şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir demiş. Başbakan Yıldırım bir şaşırtmaca vermiş. Şaşı bak şaşır durumunda kalabiliriz hakikaten. Star Gazetesi'nde de yok. Nöbete çağırıyor sabah gazetesi de işte. Külliye'deki 15 Temmuz şehitlerinin anma programında hem ağladı hem ağlattı diyor cumhurbaşkanı Erdoğan için sabah gazetesi. Ee, Yeni Şafak'ta başbakan Yıldırım ölmek var dönmek yok demiş filan böyle bir durumla karşı karşıya Fethullah Gülen örgütünün yani FETÖ diyorlar onun darbe girişimini araştıran meclis komisyonu meclis darbe araştırma komisyonunun raporunda skandallar bitmek bilmiyor diye de bir haber var Mahmut Licalı'nın haberi Cumhuriyet gazetesinde Komisyonun AKP'li üyeleri rapordan cemaatlerin denetlenmesi önerisini son anda çıkarmış. Çok ilginç bir şey var burada da. Yani zaten anma törenlerine de muhalefet partisini de davet etmediler. O da ilginç bir şeydi. Ee, rakamlarda ve Guardian gazetesi de darbe girişiminin yıl dönümüne adalet yürüyüşünün damga vurduğunu söylemiş. Ee, o önemli bir şey. Bir de Mehmet Ye Yılmaz, Yakup Yılmaz, Hürriyet yazarı aralarında hükümet yetkililerinde bulunduğu birçok kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen tarafından kandırıldığını yazmış çok e, çarpıcı bir liste var bu devleti ele geçirme sürecinde devlet büyüklerimizin de katkısı oldu diyor bakın e, Fethullahçı çete kimleri kimleri kandırmayı başarmış deyip liste bitmez. Kısa Bülent mı? Arınç kı, kısa ve özlü bu Bülent Arınç milyonlarca insan şu anda göz gözyaşı dökerek bizi izliyor. Bunların arasında biri var ki gurbette tek başına hüzünle biri seyrediyor. Pensilmen iyi kalit ediyor herhalde. Hı. Televizyonun başında bizi izleyen o güzel insana teşekkür borcumuz var demiş. Binali Yıldırım tanıyor musun? Başbakan. Evet. Başbakan ve aynı zamanda gemi Şeylik de yapıyordu eskiden arma armatörlük Evet ee, inşaat mühendisi ee, Türkçe sevgi dilidir barış dilidir Yunus'un dilidir aç Sen herkesesinin aç onun gibi ilaç diyen Fetullah Gülen Hoca Efendinin dilidir demiş Ahmet Davutoğlu tanıyor musun eski başbakan ve dıştır bakın Evet stratejik derinliğinde yazarı cemaatin hedefleriyle Türkiye'nin hedefleri tamamen örtüşüyor demiş. Dıs, dıs, dıs. Ne zaman demiş bunu? Daha önceki. tamam gibi, işte daha önce, daha önce. Bekir Boz da tanıyor musun? Adalet Bakanı. Evet. Bu yolu açan, bu ateşi yakan, bu fikri veren muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye gönül dolusu saygılar gönderiyor. Kendisine çete diye hitap edilmesi büyük haksızlıktır, vicdansızlıktır demiş. En son yaptığı açıklamasında Avrupalı yetkilileri kafalarına bomba düştüğü konusunda inandıramadığından bahsediyordu. Süleyman Soylu'yu tanıyor musun? E, İçişleri Bakanı. Evet. Aynen 28 Şubat gibi, aynı 12 Eylül öncesi gibi senaryodur. Derin devlet harekete geçti. Cemaati döverek, cemaate saldırarak Türkiye'nin değişim yönünü etkilemeye çalışıyorlar demiş. Recep Akdağ tanıyor musun? Sağlık Bakanı. Evet. Hepsini tanıyorum. Hayatı insanlığa hizmetle geçmiş bu büyük zat için suçlamalarda bulunmak son derece çirkindir. Kara lekedir. Fethullah Gülen Hoca Efendi hayatının her döneminde tertemiz kalmış bir kişidir. Kendisine şükran borçluyuz demiş. Şükran. Me Melih Gökçek'i tanıyor musun? Ankara Büyükşehir Belediyesi yani. belediye başkanı kendisi. Terbiyeni takın. Fethullah Gülen'e FETÖ diyemezsin. Özür dile demiş. Kime demişti bunu? Hatırlamıyorum. Önemli. Birine demişti galiba. Faruk Çelik'i tanıyor musun? Evet, evet Faruk Çelik kalkınma, bak şey, e kalkınma bakanına ama ne bakanımda bir saniye. Evet. İnsan merkezli bir hizmeti esas alan insanlara hizmetinizi durdurun denir mi? Aksine teşvik edilir, desteklenir. Elden ne geliyorsa o katkı sağlanır. Bu gerçeği görmemek ferasetsizliktir. Feraset yani Faris insan olmak. Ha, Defne Joy Foster demişti. Melek Gökçek o sözü. Ve son olarak Recep Tayyip Erdoğan tanıyor musun? Cumhurbaşkanı Parti Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Parti Cumhurbaşkanı. Genel Başkanı Adalet böyle. <gülüyor> Milliyetçi Hareket Partisinin Fetullah Hoca Efendi'ye saldırısı bana göre ihanet derecesindedir. Hiç ahlaki değil. Çok derin, çok çirkin pardon. Yani hoca efendi işi gücü bırakmış da MHP ile mi uğraşıyor? Bir defa onun bulunduğu makam böyle bir şeye müsaade etmez. Çok çok çirkin, çok ayıp. Ben bunu ihanet derecesinde kınıyorum demiş. Bu da eski bir şey. Ya bütün bunları da e, Mehmet Yılmaz nereden almış biliyor musun? Nazlı mahkemeye verdiği savunmasında. Hı. O derlemiş oradan içeriden. Peki ara verdik. Açık Gazete. Açık. Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba, merhaba Günaydın Günaydın Bir, ve... evet. ee, bir yıldır Değişen Türkiye Bir değişen hayatımızı Konuşalım bugün, bugün 14 Temmuz Yarın e, o korkunç günün yıldönümü Ve bir yıl doldu Çok ağır ve zor şekilde Üstelik de birçok insan için e, Ve e, Herhalde bunun da pek e, Duruşu yok gibi gözüküyor k, k, Kısa vadede o hayal e, Türkiye'sinin e, Şöyle Bu e, Kısa vadede bitişi gözükmüyor. Kısa vadeden Kasım birkaç ay veyahut da birkaç gün öyle hani birkaç haftalık bir e, süreç yok Türkiye'nin önünde. E, dolayısıyla e, çok da insan neşeli ve mutlu bir şekilde e, birinci yılında işte demokrasi işte darbelerden kurtuldu Türkiye ve demokrasi geldi de diyemiyor. Halbuki öyle de olabilirdi. Eğer o ağır bilançonun o günün e, üzerine başka bir e, şey yaşanabilseydi, başka bir şey e, kurulabilseydi. E, fakat böyle olmayınca e, bugün yaşadığımız işte tablo ortaya çıkıyor. Birçok insan işte adalet yürüyüşüne niye bu kadar çok insan katıldı? Niye bu kadar e, işte bugün gene e, dün daha doğrusu 170 bin kişi katıldı gibi bir açıklama olmuş Cumhurbaşkanı tarafından. Ee, şimdi sayılar e, hem önemli hem değil. E, ne, aşk kişinin talebi olsa bile e, bu önemsenmeli. Zaten beraber yaşamanın, bir arada olmanın kuralı budur. E, fakat öte yandan toplum olmanın kuralı budur. E, öte yandan ama adalet yürüyüşü ve işte bütün o e, Maltepe'de toplanan kalabalık e, şunu gösterdi ki çok insan etkileniyor bu durumdan. Öyle önemsiz yok sadece işte bir avuç insanın etkilendiği bir durum değil o hal. Canı yanan çok insan var. Rahatsız olan çok insan var. Ve daha da insan gider de oraya. Eğer ki bütün bu işte şeyden 16 Nisan'dan itibaren o işte gene referandum sürecinde yaşanan kırıklıklar yaşanmasaydı eminim. ...çok daha fazla büyük bir kalabalık ve bütün yürüyüşte vesaire olurdu. Ee, ki yani zaten de e, zaten, gerçekten bir müthiş bir talep ve şey ortaya çıktı. Evet ortaya mu, muazzam da bir kalabalık olduğunu da e, söylemek mümkün. Yani gerek İstanbul e, Valisi Vahsip Şahin'in gerekse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine evet. <gülüyor> ne karşılık işte gerek harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın yaptığı açıklamalar gerekse de bizzat oraya katılarak biz, bizlerin Tabii. de gözlemlerine akıl almaz bir kalabalığın içinde hem yürüyüşte... Milyonlar toplandı. Yani evet. milyonlar toplandı, daha da milyonlar toplanırdı. Orada olmayan, temsil edilemeyen, bir şekilde gelmeyen, gelemeyen birçok insan var. O sıcak altında bir yerde e, toplanıyor olmak vesaire falan filan e, kim tecrübesi olan da bu konuda belki e, çok işici'nin e, tecrübesi de yok e, bu konuda işte bir yerlere git toplanma sokağa çıkma meydanda olma konusunda. Bir de tabii e, şeyi de evet. kişisel gözlem olarak da pardon bir parantez açayım evet. e, yürürken. E, Katılmayan ama kenarda durup destekleyenlerin sayısının da e, adam akıllı olduğunu hiç az olmadığını da bizzat gözlemleme fırsatımız oldu. Çeşitli yerlerinde yani Gebze'de, evet. Çayırova'da ve başka Tuzla'da çok netti bu yani. Yolun kenarlarında ta uzaklarda yüzlerce metre uzaklıktaki bina ve iş yerlerinin çatılarında pencerelerinde destek veren insanları da gördük yani. Tabii ya yani işte dediğim gibi sokağa çıkma pratiği birçok insan için kolay değil Türkiye'de. Ee, yaşadıkları ve yıllardır belki belki de ömürlerinde yaptıkları bir şey değil. Ee, dolayısıyla işte bu mesela gizli işte bu açıdan birçok insan hiç sokağa çıkmamış insanlar için milattı. Şimdi de farklı bir şekilde işte bu adalet yürüyüşünde ee, gene aynı talep ortaya çıktı ama yani bu çok net bir şekilde Türkiye'de toplumda olan bir damar var. Bu bence hepsi birbiriyle aynı değil Birbirine karıştırmamak lazım Yani Gezi farklı bir şeydi Ondan sonra Daha sonrasında işte Bence 2015 seçimlerinde de işte 7 Haziran'da da benzer bir talep Ortaya çıktı Ama aslında bunlar farklı farklı Sebeple Kitleler tarafından Belki de gerçekleştirilmiş de olsa Bazen de birbirine örtüşen kitleler Tarafından bu sonuçlar ortaya çıkarılmış olsa da bir farklı bir şey bir damar var orada yani bu üstüne bir anlamda giydirilmeye çalışılan üniformayla mutlu olmayan barışık olmayan vatandaşlık üniforması mı diyelim artık nedir yeni Türkiye üniforması mı diyelim onunla yaşayamayan katlanamayan buna kendi bir e, bildiği şekilde kendi e, ilkeleriyle kendi müdahale edilmeden yaşamak isteyen bir kitle var ve bu hep de olacak. ya yani bu devirde tutup da insanları topluca yok edemeyeceğinize göre, işte adeta aslında şeyleri yolları deneniyor çünkü o kadar büyük bir korku ortamı var ki, o kadar geniş kesimlere silah eden bir aslında böyle bir kaygı ortamı var ki. Ee, bir anlamda bunu yaşıyorsunuz işte sil ölüm olarak denilen şey Bu günümüzde işte to, to, bir anlamda şeyler kurulamadığı için e, toplama kampları veya gulaglar aslında kurulmuyor mu o da tartışılır tabii ki Türkiye şartlarına bakılınca e, Bu olamadığı için işte bambaşka yöntemlerle insanlar çok e, aslında hayata küstürülüyorlar Ateşte düştüğü yere yapıyor. Hiç beklenmedik şekilde beklenmeyen insanlar etkilenebiliyorlar bundan. İşte büyük Adadaki e, toplantıya giden insan hakları savunucuları, e, benim beraber çalışmış olduğum tanıdığım insanlar, e, o toplantı eğer başka bir yerde yapılmış olsaydı şu an belki de göz altında olmayacaklardı. Bu da ağır bir şey düşünmesi e, ve ben de o e, toplantıyla ilgili ilk duyduğumda aklıma gelen şey, eyvah Büyük Ada oldu çünkü e, bir, <gülüyor> böyle bir şey var artık Türkiye'de suç gibi adeta <gülüyor> kanlara girmemiş fakat e, fiilen suç kabul edilen çünkü işte e, hatırlayacağınız gibi e, Büyük Adada e, davets sırasında işte bir think tank bir düşünce kuruluşu bir üniversitenin Türkiye'de e, Toplantı yapıyordu ve Amerikalı e, Bir takım katılımcılar da vardı Bu katılımcıların işte CIA bağlantılı vesaire Falan diye damgalandılar Ve üstelik de düzenleyenler toplantı Hükümete yakın isimler olduğu halde Ve toplantıya katılanların da Hiç aralarında muhalif isim vesaire olmadığı Ve tam tersi hükümete yakın e, Hepsi isimler olduğu halde O toplantı Aylarca e, konu edildi biliyorsunuz Büyük da şey darbeyi planlıdılar, feretler, ambian vesaire diye e, ve e, Türkiye'den olanların başına bir şey gelmedi gerçi e, ama Türkiye dışından olanlar e, bir daha zaten buraya gelmediler e, o toplantıya katılanlar vesaire ama ciddi de bir e, karalama kampanyası bu insanlar yaşamak zorunda kaldı işte onları kurtaran dediğim gibi tek şey hükümete yakın olmalarıydı. Fakat daha sonra da ben başka büyük ada toplantları şeyleri de gördüm haberleri de. O yüzden aklımda bu konu hep var yani büyük adada toplantı yapmak tehlikeli bir şey çünkü böyle bir yaftayla böyle bir etiketlenmeyle karşılaşabilirsiniz. Evet ve bir takım başka detaylar da var yani <gülüyor> kapısı açık olarak yapılan açık bir toplantıda bile sanki gizli bir odada yapılıyormuş gibi bir baskınla herkes önündekini elindekini bıraksın ayağa kalksın filan gibi polisiye filmlerde gördüğümüz tarzdan bir şeyle yapıldığı gibi. <gülüyor> otel odalarının boşaltılarak aramalar yapılması gibi çok gene polisiye filmlerde gördüğümüz ya da kitaplarda manzaralar vardı. Buna karşı dünyada da oldukça büyük bir şey yarattı yalnız. Yani insan hakları 5 kıtadan dünyadaki bütün kıtalardan 41 örgütün Aralarında çok saygın Plaza de Mayo ama İsmail Mayı, Meydan anneleri Arjantin'den ya da Avrupa gazeteciler federasyonundan Amerika Pen Amerika'dan Norveç'ten ve çok Rusya'dan bile gelen çok sayıda 41 örgütünde bunun insan haklarına tamamen saldırı olduğu ve derhal serbest bırakılması diye gerekir diye hükümete ve bakanlıklara yapılan çağrılar da var. Türkiye Hükümeti'ne İçişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuşlardır ve devam ediyor bu da. Yani bu çağrılar başlıyor. Daha da artarak devam edilsin. İnsan hakları, savunucuları tabii şimdi gazeteciler adeta Türkiye'de çok acı bir şekilde bir kere bir yaktalandılar ve gazetecilik risk altında bir meslek grubu olarak kabul ediliyor gel, ola geldi. Türkiye'nin bu gazetecilerin hapsedilmesi konusundaki sicili zaten bir süredir bozuk. Dolayısıyla dünyada da gazetecilik örgütleri vesaire uğraşıyorlar ama adeta bir konu kabul edilmiş vaziyette yani çok ağır bir gerçek var önümüzde. 166 gazeteci e, Pew 24'ün e, verilerine göre bağımsız gazetecilik e, platformu e, 166 gazeteci, onlar hep gizli güncelliyorlar çünkü e, her gece hapiste geçiriyor. Yani bu dünyanın toplamını artık katlayan tüm dünyadaki. E, tutuklu gazetecilerin sayısını katlayan bir e, rakam. ve Bir kısmı Dolayısıyla... bir yılı bu, bulmak üzere. Yani bir iki gün sonra bir Hı. yılı geçmiş olacak bazıları. E, tabii gazetecilerin pratikler de tabii çok ağır oldu. Yani serbest bırakılmasına karar verilen e, gazeteciler dahi mahkemeler tarafından e, bırakılmadılar. Ve tekrardan geri evet, <gülüyor> bir, serbest bırakmayı bekleyerken ...geri hafsedildiler e, ...ve hatta kararları veren... ...hakimlerin... E, de, e, ...tenzilli rütbeye... ...tabi tutulmaları ve... ...başka sıkıntılar yaşamaları... ...söz konusu oldu... ...gazetecik bir yere böyle kabul ediliyor... ...fakat bunun ötesinde de... E, ...ve aslında... ...bütün muhalif basından artık... ...yani bu herhalde... ...buna şüphe yok... ...sadece belli bir yer, belli bir tür gazeteciler... ...değil... Herkesinden şu an gazeteci hapishanelerde Fakat bunun ötesinde tabi insan hakları savunucularına sıranın geliyor olması Onlar birazcık da bunu beklemiyorlardı Yapılan toplantı da aslında insan hakları savunucularının kendilerini böyle dönemlerde koruması üstüne Ama eminim orası bir yaz kampı gibi bir neşeyle vesaire gidilen bir yer olmuştur çünkü insan hakları savunucuları bir şeyde, birinci derecede kendilerini tek hakkında görmüyordu. Bir de tabii onların gazetecilerden farklı yanı devletle çalışmış insanlar. Çünkü dünyanın her yerinde sivil toplumun devletle çalışması gerekir. Türkiye'de bu kadar kötüye gitmeden önce gene hak sorunları vesaire yaşanlıyordu tamam ama bu raddeye varmadan önce bu insanlar bir sivil diyalog içindeydiler birçok projede Avrupa Birliği projeleriyle bir, bir, bir kere her şeyden önce e, her hükümetten insanlar kendilerini gayet iyi tanıyor. Kim olduklarını biliyor. Bunlar ajan yok MI5, ay pardon 6, pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlar, yok şey ajanı vesaire gibi e, etiketlerle hiçbir yani bu en fazla onların gördükleri görebilecekleri bu tarz ajanlık hikayelerine en yaklaşmış oldukları zaman sinemalarda falan olabilir yani. Evet Dolayısıyla... yani Kemal Göktaş'ın da yakından takip eden gazetecilerden biri Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş evet. ve mesela Büyükada baskınında tutulan polis tutanağının suçlanan insan hakları savunucuları hakkında delil toplanmadığını baskın yapılarak şüpheliler hakkında şaibe yaratıldığını ortaya koydu diyor. Yani esas itibariyle polis tutanağı iftirayı çökertti diyor. Yani 24 Temmuz'deki Cumhuriyet davası için çalışan gazetecileri de insan hakları savunucuları gibi suçlu ilan ettiği yandaş basın bu yandan diyor. Bir yandan, bir yandan da bizzat polis tutana bütün şeyi çökertti diyor. Öyle evet. bir tuhaf durum var yani. Tabi tabii Yani bu çok tuhaf bir durum var. Bu bir dediğim gibi Büyük Adada yapılan bir toplantı olarak. Yanlış yerde, yanlış zamanda bulunmaktan başka bir suçları yok bu insanların. O da suç kabul edilebilirse tabii ki. Ee, ve işin çok acıklı yönü var. Tabi hukukun bu kadar ciddi şekilde e, ayaklar altına bulunması. Ee, onun ötesinde işte bu insanların zamanında birçok o bugün hükümete yakın olan veyahut da e, bilfiye hükümetteki insanın da hakkını savunmuş olması. Ve bu tabii onların da gayet olaya sessiz bir şekilde seyirci kalıyor olmaları ee, çok acıklı bir şey. Çünkü insan hakları savunucuları herkesi savunurlar. Haksızlığa uğrayan, hukuken, e, hakları çiğnenen bütün insanların yanında yer alırlar. Yani dolayısıyla geçmişte de hükümetten e, insanlar bu konuda bir sıkıntı yaşadığında yanlarında olmuşlardı veya hükümete yakın insanlar. Fakat e, tam tersi hatta e, yani... İsim vermeyeceğim ama bir yazarın özellikle sosyal medyada paylaştığı bir şey vardı. Bir zamanlar bugün gözaltındaki bir avukat tarafından savunulmuş ve kendisi şimdi bu hükümete yakın liberal <gülüyor> yazar şöyle diyor: Bu insanlar işte şey hani Türkiye'ye işte bu insanların gözaltına alınması. Ee, yanlış böyle imaj yaratıyor Türkiye ile ilgili Ondan sonra bu insanlar baş işte şahibeli işler yapmış olabilirler işte şey yapmış şahibeli işle Kastadi'de büyük adada toplantı yapmak gidip işte büyük adı da aynı otelde ki aynı otelde değil bu daha önceki geçen yılki büyük adı toplantısıyla hani meşhur toplantıyla ee, aynı yerde aynı mekanda toplantı yapıyor olabilirler işte istihbaratın cilt attığı falan ama gene de işte böyle gözaltında sunamadılar falan hani gibi Türkiye'ye ayıp oluyormuş. Ama e, kendisini işte bil savunan büyük özverilerle zamanında hukuken e, davalarına giren insanlara e, şaibeli insanlar demeyi kendine yedirebiliyor. Hı. Hı. Evet. Bu büyük bir karaktersizlik, büyük bir e, haksızlık tabii ama işte yapılıyor. Ama çok acı bir şey çünkü e, herkesin ihtiyacı var e, insan haklarına. Yani insan hakları öyle çöpe e, atılıp da önemsenmeyecek bir şey değil. Yani bunun e, ceremesini sonra herkes çekiyor. E, bugün güçlü, çok güçlü gözüken insanlar da bir anda hayatlarının tepe taklak olabildiğini bu tip düzenlerde, bu tip rejimlerde... Görebiliyorlar ve insan hakları savunucularına o zaman da bir tek tek dostları yanlarında onlar kalıyor. Dost dediğim yani şey bakımına gerçek dost ilişkisi olmasa hatta e, insan hakları sonucu illa birini sevmek zorunda da değil savunmak için. Önemli olan hukuk çerçevesinde i̇şte doğru mu ne oluyor nedir bu insanın hakkı yeniyor mu bunu vurgulamak. Bütün e, bu acıklı hallerde işte e, hala göz altındalar ve bu arada bir sivil toplum yasası da e, meğerse tasarlanıyormuş, bir millet ekibi paylaştı çünkü. O da işte e, sivil toplumun tüm sivil toplum örgütlerinin vakıfların vesaire e, fonlarının kullandıkları kaynakların çok şeffaf hale getirilmesi diyor işte bunlar çünkü terör örgütleriyle çalışıyorlar falan filan gibi de şeyleri var gerekçesi var bu kanun teklifinin orada şeffaf hale getirmekle tabii kasıt ve işte denetleme ile ilgili ciddi bir takım yaptırımlar getiriliyor ve şeyler getiriliyor bir takım. Denetleme süreçleri getiriliyor Tabii bu bir sivil toplumun Kıskaca alınması için bir adım Belli ki Dolayısıyla bu işte gözaltılar vesaireyle Hemen eş zamanlı oluyor olması da Bir süredir belki böyle bir şeyin Planlandığını gösteriyor Bu tip yasaların Tabi nasıl kullanıldığı Ve bu yasanın çok fazla maddesi yok Bu tek Daha kapsamlı bir sivil toplum yasasına dönüşür mü Ne olur daha önceki dernekler kanunu değişmişti 2005'te yanılmıyorsam. Ondan sonra çeşitli değişiklikler oldu. İşte şeyle, bu Avrupa Birliği süreciyle ilgili. Dolayısıyla şimdi işte yeniden başka bir paket halinde bir değişiklik mi olacak ne olacak bilemiyoruz. Ama işte Mısır'da mesela geçtiğimiz işte bu yıl içinde böyle bir yasa geçti. Ee, ve e, oydu da işte hem işte fonlarla kaynak kullanımı ile ilgili çok e, ciddi izinler. Yurt dışından gelecek tüm kaynaklar çok denetim altına giriyor. Özel izinle e, izinlerle şey yapılıyor vesaire. Yani çok e, özel izinler derken Türkiye'de de belli bir şey tabii, de, tamamen denetimsiz herkesin istediği gibi kaynak süreç zaten yok. Ama ee, Mısır'daki çok e, ciddi bir e, denetim altına giriyor. Tamamen yani devletin e, en ufak bir şekilde e, hoşuna gitmeyecek veya izin vermeyeceği bir şeye kaynak kullanmanın zaten imkanı yok. Süreler çok uzuyor bu izin süreleri. E, bir de üstüne üstlük öyle denetimler geliyor ki en ufak bir hata yaptığınız zaman e, müthiş cezalar ödüyorsunuz. ...bundan dolayı da zaten sivil toplum... ...adeta işleyemez hale geliyor... ...siğilen... ...Macaristan'da işte... tam o, işte ...bundan bir ay önce... ...bir yasa geçmişti... ...orada da sivil toplumun... ...sivil toplum örgütlerinin... ...belli işte cüzi bir rakam... ...yani hani... ...20 bin euro mu vesaire... ...yani bir sivil toplum örgütünün... ...zaten daha fazlasına ihtiyaç duyacağı şekilde... Bütçenin üzerinde dış kaynak kullandığınız zaman, e, özel bir e, rozet sergilemeniz gerekiyor. Tabii bu rozetin, bir rozetle her aktivitenizde, her e, kamera önüne çıkışınızda bir damga taşıyor olmanızın e, önemli çağrışımları var bu coğrafyada özellikle. Çünkü e, tabii Yahudilerin ve diğer işte nazi döneminde e, toplum düşmanı olarak kabul edilen insanların e, bir rozet taşıması gerekiyordu. Bildiğiniz gibi farklı farklı renkler ve şekillerde. Dolayısıyla işte şimdi aynı şeyi adeta e, tekrardan yaşamını görüyoruz. Bu sefer sivil toplum tarafından. Ve e, bu yeni çıkarılan Macaristan'daki yasaya uymayan sivil toplum örgütleri de kapatılacaklar. E, ve kısmı da zaten işte Af Örgütü gibi işte şeydeki e, Türkiye'deki de, de Af Örgütü'nün başı malum belada e, üst düzey yönetici kadrosu tamamen neredeyse tutuklanmış halde. E, dolayısıyla işte e, ve insan hakları örgütleri bunu reddeden yerel insan hakları örgütleri e, kapatılma tehdit ile karşı karşıyalar şimdi. E, Kırılhaç, Macar Kırılhaç'ı gibi e, örgütler de bu rozeti taşıyorlar işin acıklığı ama şimdi. Çünkü onlar da dış kaynak kullanıyorlar. Ee, ve Türkiye'de bakalım işte ne nasıl bir şekil alacak önümüzdeki dönemde. Ee, ben hep ünit etmek istiyorum. Yani bir toplum bu kadar e, mutsuz, bu kadar gergin, bu kadar birbiriyle böyle çelişen ve kutuplaşan şekilde yaşayamaz. Hep bir e, zarar neresinden dönülebilse ünitliğimin e, içimde taşıyorum. Umarım çalkantılar yaşamadan, sıkıntılar yaşamadan bu da toplum genelinde bir e, tabandan gelen bir güçlü, bir e, hak talebiyle, bir e, barışçı bir şekilde e, bu, bu dönemi atlatabilir Türkiye. Evet bu işte gerek adalet yürüyüşü diye adlandırılan 25 gün süren Ankara'dan İstanbul'a ve sonunda da şeyle, Maltepe meydanındaki büyük mitingle. E, taçlanan diyelim yürüyüşün bir dönüştürücü etkisi olduğundan e, bahsedilebilir muhtemelen yani hem gözlemlerimiz hem de yazılıp çizilenlerle ilgili e, çekilen videolardan da bizzat katıldığımızdan da gördüğümüz böyle bir dönüşüm var ve bu hayır e, yani evet. referandumdan sonra başlamış olan e, hayırın yüksek çıktı hatta yüksek seçim kurumunun adam akıllı e, sakat açıklamaları vardı yani mühür bizim haberimiz olmadan mühürsüz olmuş gibi hiç yenileri yutulur olmayan hukuken de geçerli olmayan iddialara rağmen ve bütün propaganda cihazlarının ellerinde olmasına rağmen gene de çok yüksek %49'un üzerinde bir hayır çıkması da bir dönüşümün başlangıcı sayılabilirdi bu devam ediyor sanıyorum. Ve yani özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi ile birlikte bir dönüşümün başlangıcına dair bazı ipuçları da taşıyor diyebiliriz. Şeye de Selahattin Demirtaş'a da bir insan hakları ödülüne aday gösterildi. Strasburg'da bir panel yapılıyor. 8 Ekim 2017'de Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Vatislav Havel İnsan Hakları Ödülüne aday gösterilmiş. Böyle de gelişmeler e, var. Geçen sene IŞİD'in Şengal'de ezidilere yönelik soykırım girişiminden sağ kurtulan Nadia Murad'a verilmişti bu ödül. İkincisi evet. de bundan da bahsetmek gerekebilir tabi tabii birçok insanın bu arada tabii içinde de çok önemli bir önemli bir derken yani önemli onu bunu kastediyorum. İnsan hakları savuncusu öldü. Aptal öldü. Bo, evet. evet, evet. Dolayısıyla dün hayatını kaybetti. Ve karaciğer kanseriydi kendisi. Ya Çin'de bildiğini söylemekten çekinmeyen ve bunun da bedelini işte içinde hiçbir mit yok çünkü Ç Türkiye farklı bir şey, farklı bir çalkantı yaşıyor. Fakat Çin'de bir sistem var. Sistemin e, değişebilmesi gerçekten e, duvara karşı durmak gibi bir şey. Türkiye'de konsolide olmuş böyle bir rejimden bahsetmiyoruz şu an. Türkiye bir çalkantı yaşıyor, bir böyle bir e, Geller içinde bir dönüşüm dönemi yaşıyor, sancılar yaşıyor. ve Bundan da iyi şeyler de çıkabilir diye ummak istiyorum ben. Toplumun iyi yüzü, farklı kesimleri ilk defa gerçekten demokrasi talebiyle bambaşka bir şeyi yaratabilirler. Ve huzurlu bir ülke, haklara saygılı bir ülke. Bir daha hiçbir zaman... Şiddetin 15 Temmuz gibi ve sonrasında olanlar gibi yaşanmayacağı bir ilke. Ee, tabii daha öncesi de var. Şiddet bizim son yıllarımız hep korkunç geçiyordu, geçmekteydi. Ee, öyle bir ülke yaratabilirler. İmidini ben taşıyorum. Ama bakalım ondan önce neler yaşanacak tabii o başka bir şey. Ama Limşi e, cesareti bu anlamda ve ne olursa olsun bütün yaşadıklarına rağmen Nobel ödülü de kendisi barış ödülü sahibi Aynı zamanda ee, Doğruları söylemekten Doğru bildiğini söylemekten vazgeçmemesi Hakikaten Önemli yani Bu, bu insanlar bu tarz insanlar Zaten dünyayı değiştiriyorlar Bu ee, Çin'den evet. daha mutsizliklidir durumumuz en azından evet, evet. <gülüyor> değişen <Peki>, için. <gülüyor> bu şekilde bitirebiliriz <gülüyor> bir bir, bir süperin sular gibi oldu değil mi bunu Evet. <gülüyor> Peki, çok evet. teşekkür ederim. Güzel bir haber vereyim bu arada. Gelecek. Bugün Sevgi Soysan'ın yeni bir kitabı çıkıyor. Kendisi hayata dönüyor bir anlamda. Venusli kadınların bu arada tam ismini de yanlış söylemeyeyim ki tabi bunu şimdi beni işte kadınların e, dakika serüvenleri ben maceraları diyecektim yani adıma öyle geldi serüvenleri doğrusu e, ve e, kendisinin çeşitli işte gazete yazıları şeyleri ve e, farklı yazıların e, toplandığı e, türde yazıların toplandığı bir kitap dolayısıyla e, ben maalesef alamayacağım kitabı ama onun hayata dönmesi hoş bir sürpriz bugün için Böyle işte. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek Yaşam üzere. Yaşam kazanıyor her zaman. Yani her Öyle zaman. Öyle düşünelim. Evet. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Evet şimdi çıkacağız ve buradan spor, spor programına geçeceğiz birazdan. Ama elde kalan bazı haberler var onlardan evet. da hemen bahsedelim. Bir gün gazetesinin bir haberi vardı. Sebahat Karakoy'un imzasını taşıyan resmi veriler ürkütücü tabloyu ortaya koydu. İki nokta üst üste 1660 Suriyeli çocuk kayıp deniliyordu başlık üzerinden. Biraz daha detaylı anlatacaksak eğer. Türkiye'de 1660 Suriyeli çocuğun kayıp olduğu, 1190 çocuk hakkında ise kayıp ihbarı olduğu belirtilmiş. Göç İdaresi Türkiye'ye giriş yapıp refakatsiz, refakatsiz kalan çocuk sayısını ise gizlilik gerekçesiyle açıklamamış efendim. Evet yani 3000'e <gülüyor> yakın çocuğun kayıp kabul edebiliriz. Bir de başka da bilinmeyen şeyler var. Çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Bırakın eğitim görmeyi falan hayatları ne halde bilmediğimiz 3000'e yakın Suriyeli çocuktan bahsediyoruz. Evet, ne yazık ki. Bir haber o. Bir de cumhuriyetin Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi'nin kamuoyuna duyurduğu İspark'taki fiş vurgunu yargıya taşınıyormuş Kadir Topbaş ve İspark yetkilileri yani Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otopark işletmesi. Büyük bir yolsuzluk çok geniş çaplı yolsuzluk iddiaları vardı e, milyonlarca lira e, Saraçhane'deki belediye bilansı önünde toplanan meclis üyeleri de Cumhuriyet Halk Partili Sayıştay ve Maliye Bakanlığı'na da başvuru yapacaklarını ayrıca da yargıya başvuracaklarını söylemişler önemli bir durum bir haberde 3 avukat e, gazetenin, Cumhuriyet Gazetesi'nin tutuklu 3 avukatı için başlatılan adalet nöbetinin 15.si de İstanbul Adliyesi'nde tutulmuş anayasa hukukcusu Runa Aybay'da askeri darbe dönemlerini yaşadım elem duyarak söylüyorum Cumhuriyet'in temel ilkelerinin evrensel adalet değerlerinin bu denli hiçe sayıldığı bir dönem olmamıştır diyor. Canan Coşkun'un bir haberiydi. Bu da Cumhuriyet'ten takip etmeye devam edeceğiz. Açık, Açık Gazze Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Canım. Evet bir kere bir şampiyonluk haberi var. Onunla herhalde başlayalım. Bir, 18 yaş altı bir şampiyonluk kazanmış Türkiye'den bir çocuk diyeyim ona. Evet. <gülüyor> Mizgin Ay. Evet dünya Yıldızlar arahmetizm şampiyonası var. Nairobi'de sanıyorum Kenya'da. Evet. Ee, ve orada... Türkiye herhalde fena bir kadro ile katılmıyor. Ee, bir takım madalya beklentileri de vardı. Mizgin'den de e, madalya beklentisi vardı ama ben, ben de tabii rakipleri çok bilmiyorum. Yine de sprint gibi e, malum hani Amerikalıların e, ve Afrikalıların hakim olduğu bir dalda gelen şampiyonluk e, büyük başarı. Evet, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre şampiyonu. 100 metre evet. evet. E, ve Zaten çok genç bir sporcu hikayesi de ilginç işte Batman'dan Ankara'ya göç etmiş 7 çocuklu bir ailenin kızı Bundan herhalde yani daha Küçük yaşlardayken göç etmişler Hani zor şartlarda buraya gelmiş Bir sporcu da diyelim Daha hala genç Muhtemelen kısa sürede Kısa süre içinde büyük seviyesinde de yarışacaktır Ancak şey değil Son dönemde özellikle atletizmde çok rastlandığı gibi bir transfer sporcu değil. değil evet. Türkiye şartlarında e, yetişmiş, yani kendi çabasıyla da bu noktaya gelmiş bir sporcu. Sanıyorum 11.62 koştu. E, genç kızlar, genç yıldız kızlar finalinde ve dünya şampiyonunu kazandı. Önceki yıllardaki bir takım e, madalyalarda aldığı için sanıyorum herhangi bir kategoride e, dünya şampiyonu olan. Üçüncü Türk sporcu. Evet. Çok önemli bir başarı sayılabilir bu. Gerçekten beklenmedik de oldu. Evet. Yani belli ki hikayesinin de üzerine eğilmek gereken bir sporcu. İlginç, daha ilginç şeyler çıkabilir altından. Evet. evet kesinlikle belki bir mülakat çıkacaktır. Okuruz. Öte yandan bir de berbat bir şey var. Sonuç var. Galatasaray'ın Avrupa Ligi ön elemesinde Oster Sunza 2-0 gibi bir hezimet aslında sayılabilecek. Çünkü önemsiz bir takım gibi görünüyor. Ve Avrupa Ligi ön elemesinde yenilerek ikinci turu ve hatta bu şeye devam etmesi şansında epey zora soktuğu söyleniyor. Ona ne diyorsun? Ben maçı izlemedim öncelikle ama daha hani eşleşme, ya maç oynanmadan hani şunu görmek mümkündü. Bir takım aslında böyle karşılaştırma yapan e, web siteleri, e, araştırma kuruluşları oluyor. İki takımın gücünü kıyaslayan muhtemelen bu Avrupa Ligi öneleme turunda kağıt üzerindeki güç farkının en fazla olduğu eşleşme buydu. Hasta, hatta üstler sonuç için şey deniyordu yani çok şanssız bir kuruluş çektiler. Ee, ama e, hani bu çok kısa gollerin olduğu özet özetiyi dedim gördüğüm kadarıyla e, gayet şey yaparak e, dalga geçerek iki, iki gol attılar Galatasaray'a ve e, Ramazan işi çok zor olacak Galatasaray'ın malum e, sadece futbolda değil tüm kulüp çapında yapısal sorunları var e, şu anda e, son derece kafası karışmış. ...yününü bulamayan bir yönetimi var Galatasaray'ın... ...ve şu panik halinde bir takım... ...paralar harcayıp... ...transferler yapıyorlar... <gülüyor> ...ve... ...tabii sezonu... ...öylemeyi bu kadar erken okuduğu için... ...oynadığı için çok erken açtı Galatasaray... ...bunun da getirdiği bir... ...hazırlıksız yakalanma durumu var... ...hesaplar kitaplar buna göre yapılmamış... ...ama... ...paniğin daha da artmasına sebep olacak... ...bir sonuç... ...gelecek haftaki rövançta İstanbul'da çok zor olacak iş. Ee, i̇ki seferi... ...bilmiyorum şu an Galatasaray'ın şu andaki düzeyiyle... E, ...telafi etmek... ...pek kolay olmayabilir ve bu noktada... ...gelecek bir elenme... ...bu kadar erken Avrupa Kupalarına veda etme durumu da... E, ...hem kulübe duyan, yönetime duyulan tepkileri... ...hem de işte o panik halini arttıracaktır. Yani üzerine daha gereksiz transfer erken bir antrenör değişikliği bir sürü e, kafa karıştırıcı hamle gelebilir. Evet. Bu, yani şey de bu senin sözünü ettiğin e, kaotik durum e, kulüp içindeki e, en iyi yansıtan e, açıklamalardan biri de ikinci başkanı Cengiz Özyalçı'nın e, söyledikleri olsa gerek üzgünüm ne olur bir şey sormayın canımdan can gitti demiş. Böyle, <gülüyor> böyle bir açıklama e, yapmış. yani. Şey, zaten maçın sa kenarında e, muhabir spiker Cemil Malat e, soru soruyor ve son soruları almadı. Galatasaray'ın teknik direktörü Tudor Yanıtlamadı. Transferler ve Sinar ilgili soru gelince bırakıp gitti. Hmm. Yani yanıtlamak istemedi orayı. E, yani malum geçen sezon ortasında Karabük'ten e, Çalınmıştı alınmış, alınmıştı. Alınmıştı Bence çalınmıştı. <gülüyor> Orada parayı veren de evet. <gülüyor> Öyle bir durum oldu. Ama Tudor'un hani Türkiye'deki büyükler veya böyle bir iddialık takım e, hüviyetindeki bir takıma liderlik edip etmeyeceği konusunda çok soru işareti var bence. E, benim hani dağıtan sezon yeni sezon başlamadan diyelim geçen son bittiğindeki öngörüm şuydu yani e, çok uzun sürmez Galatasaray'daki macerası. Ee, muhtemelen sezonun daha başlarında biz Galatasaray'da tek tek o değişikliği göreceğiz öyle düşünüyorum evet peki ben bir de şimdi başka bir arada yapamadığımız program dolayısıyla da soramadığım bir soru verdim. E, Lionel Messi'nin düğününe e, niye Arda davet edilmemişti mesela Belki dağıt de o kabul etmedi ha, Ya da niye, etmedi. Niye, yani, yoktu bir Maradona'da yoktu e, galiba e, Maradona ilgili şöyle bir şey oldu Maradona her zamanki kıvrak zekasıyla Şöyle bir açıklama yaptı medya Yani e, Messi'nin düğün davetiyesi henüz elim ulaşmadı ama Posta da uzun süre almış olabilir <gülüyor> Ama çok önemli değil Yani on, benim e, Onu ne kadar sevdiğimi kendi de bilir Biz ürümüzü çok severiz gibisinden Çok şey bir açıklama yaptı yani <gülüyor> Hani çağırmamış olabilir ama bana onu çok güzel geçiştirdi. Ee, bu arada bazı başka Barcelona oyuncuların da gitmediğini gördük. Farklı sebepler olabilir sanıyorum. Iniesta gitmedi. İşte hani e, ailevi durumu olanlar, böyle özel yaz kampı olanlar, bir takım oyuncular var. Bütün takımın gitmediğini gördük. Ama ardından özel durumu bilmiyoruz. Buna dair bir açıklama çünkü ondan ben okumadım. Hani davetliydim, davetli değilim diye bir e, açıklama şey yapmıyorum, görmedim doğrusu. Evet. E, neyse. Seydi bu... fazla kilolarını atsın diye şeyi e, şey yapmış Messi. Onu azat etmiş. Evet. Yani, sen çalış demiş on hazır gibi. Pasta vermezdi o gelirdi gene. Hı. Neyse düğün dedik odusu e, böyle. Peki ne e, diğer spor durumlarından biraz da. Daha... Doğrusu tenisçi Fransa turu var. Hı -hı. Şu an evet. dünyanın gündeminde. Geçen hafta biraz canlı çok az. ...sözünü etmiştik... Ee, ...şeylerin... E, ...duayenlerin... <gülüyor> ...favori haline geldiği bir... ...hafta geçirdik yani ilginçtir... Ee, ...kadınlarda... Venus Williams erkeklerde de... ...Roger Federer şu an... E, ...favori konumundalar ilginç biri 37 yaşında... ...biri 35 yaşında... Ee, ...herhalde 10 yıl önce... E, ...pek düşünemeyeceğimiz... ...yaşlardaki iki tenisçi... ...şu an dünyanın en önemli... ...turnuvasının... E, Orası durumundalar artık son gelindi zaten. Bugün erkekler yarı finalleri var. Ve Roger Federer e, ne dediyse 10 yıl öncesinden şey sunuyor. kesitler sunuyor. Çeyrek final maçında önceki gün Miloš Ravnic karşısında gerçekten müthişti. Yani oyun e, adeta akıyordu oyunu ve 3 sette e, kazandı çeyrek final maçını ve Wimbledon gibi önemli bir turnuvada 3 sette yani hiç set vermeden kazanması bu yaştaki bir. Sonunda insanı... set vermedi zaten. Evet. Müthiş yani. yani ilk 5 maçında o set o vermedi. yarı finalde ee, yarı finale, finale gelen kadar da diğer bizim 4 yıldız diye bildiğimiz e, tenisin sonun yolunda damga vuran 2003 üyesi de elendiler bu arada. Yani Nadal Lüksemburglu Müller e elendi. 4. turda e, Djokovic Çeyrek final maçında sakatlık sebebiyle çekilmek zorunda kaldı. Andy Murray de geçen yılın şampiyonu Sam Querrey e yenilip e, veda etti. Yani üçü de yarı finale çıkamadılar. E, yani biraz sürprizlenebilecek yarı finalistler var. Federer'in rakibi bugün Berdy olacak, bir başka tecrübeli isim. Diğer yarı finalde ise e, Marian Cilic ile eski Amerika Açık şampiyonu Sam Querrey oynuyor. Amerikalı Murray yenen e, Querrey ilginç. 42. Grand Slam'inde yarı finale yükseldi ilk kez. Bu bir rekormuş. Koheri mi? Ha. Evet. Aha. Yani dünya sıralamasında 24 hani yukarılarda sayılan bir tenisçi ama en tepede değil tabi. İlk defa burada e, yarı final oynuyor bir Grand Slam turnuvasında. Yani iki daha e, servisçi oyuncu birbirleri onu yarı finalde. Federerle Federerle Berdi oynayacaklar. Doğrusu Federer'in buradaki tazeliğini, hakimiyetini görünce e, bu noktadan sonra favori dememek biraz zor olur. Kendisi gerçi Çelic'in bu turnuvada çok iyi şeyler yapacağını turnuvan öncesi söylemişti. Çelik final maçından sonraki röportajda hatırlattı zaten. Çelic'de doğrusu Müller Çelik finalinde şeydi gerçekten son derece iyiydi. Ama Federer'in ayrı bir hazırlıkla geldiğini biliyoruz. O toprak kort sezonunda yaklaşık 2-2.5'a iki, iki oynamadı. Yani yaşının getirdiği bazı durumları çok iyi biliyor. Yani 35 yaşında, 35-36 yaşında ben bütün sezonu aynı tempoda oynayamam. Bunun çok iyi bilincinde. Zaten kariyerinin başından beri vücudunu, takvimini çok iyi kontrol eden büyük bir profesyonel. Bunu bu da tekrarladı ve çim kors sezonuna doğru daha doğrusu Wimbledon'a çok taze girdi. İşte rakipleri biraz... Yorgunluk sakatlık vesaireyle boğuşurken O şimdi favori konumunda ee, Doğrusu Bence bugün yarı finalde Daha dişinin Çok daha dişine göre bir rakip var ee, Ama finalde de Finale çıkacağını düşünüyorum Kim gelirse gelsin favori olacak ee, Kadınlarda da durum ilginç ee, Orada Serena Williams malum Bir hamillik sürecinde ve e, Bu sezon Avustralya açığı kazandı Sezon başında ama bu yıl artık onemeyecek. O olmayınca abla ablası devreye girdi. 37 yaşındaki Venus Williams çok iyi bir turnuva çıkardı sanıyorum. Sadece bir maçta ilk turda bir set kaybetti. O da pek set kaybetmeden. E, finale kadar çıktı. Yarın finalde İspanyol Muguruza ile oynayacak. E, 37 yaşında son şampiyonun 2009'da kazanmış. Evet ama 9 9 kez de bu finale yükselmiş bayağı Tabii, başarılı. Tabii 9. finali. Evet. Zaten e, yani tenise vurduğu damga kardeşi kadar olmasa da çok büyük ama hani kaderin artık sonu bundan sonra bir şey olmaz denilirken işte bir buldum finalinde Venus evet. Williams. Yani şu ilginç 2007'de Federer'le birlikte şampiyon olduktan sonra verdikleri poz var. Yani 2007. <gülüyor> 2007. Bundan 10 yıl 100, öncesi 10 yıl önce. yani spor gibi şeyi kısıtlı nasıl diyeyim mesleki ömrü kısıtlı bir dalda 10 yıl sonra yine iki şampiyon olursa katten ee, çok ilginç bir durumla karşılaştı. El País'te bununla ilgili birkaç gün önce müthiş bir yazı çıktı. Yani bu niye bu ömrü uzuyor? Yani özellikle tenis ama yüzme, futbol başka dallara da eğilmişler. Böyle bayağı uzun bir yazı çıktı. Ee, orada işte çeşitli faktörler sıralanmış. Yani, e, tenis'te şey çok çarpıcı. Yani e, dünya sıralamasında ilk yüz erkeklerde 30 yaşın üstünde 41 tenisçi var şu anda. Evet. Ve yani ortalama da şeye gelmiş ilk yüzün ilk ortalaması. Yani öyle 5-10 tenisçilik bir şey de değil, grupta değil. İşte herhalde 29. Bayağı yüksek bir yaş. Yani işte 38 yaşında tenisçi var ilk 100'de. Federer birkaç ay içinde 36 olacak. Yani faktörlerden biri şu, işte hani patlayıcı güç gerek gerektirmiyor artık tenis eskisi gibi. Yani hatırlayalım ben çocukken Boris Becker 17 yaşında Wimbledon'u kazanmıştı. Yani şimdi Düşünlemeyecek bir durum. 17 yaşında filmin muhtemelen hani bir turnumaya katılamaz. Evet. Ee, çok sığ dışı özellikleri yoksa. İşte ikincisi, herkes kendine daha iyi bakıyor. Yani Diyeti dinlenmesi, tıbbi desteği, yani sakatlıkları azaltıyorlar. Ee, işte faktörlerden biri de para tabii. Yani, bütün sporlarda olduğu gibi tenise de giren para da arttı ve ileri yaşa kadar insanlar, tenisçiler ciddi paralar kazanabiliyorlar. İler şampiyon olmak şart değil. Yani bu Grand bir çerefine oynasanız e, iyi para alıyorsunuz. Bütün yıla yaydığınızda ciddi bir para var. Hani kim? Şimdi o tenisçi hatırlamıyorum. Güzel bir demeci var. E, yani diyor ben hala 2 milyon dolar kazanabiliyorsam yıllık niye bırakayım ki? <gülüyor> Spor demiş. Evet. Yani en tepedeki isimlerden bahsetmiyoruz. Işte. Belki dünya salınmasında 22. Ama hala 2 milyon dolar kazanıyor yıllık. Hep o civarda. Oynamaya devam ediyor. Haklı olarak. Tabi ee, tabii yazıda şeydi. Hani yüzmede de vardı. işte yüzmede olimpiyat şampiyonlarının ortalaması da 3-4 yıl yükselmiş durumda. Eski yani 30 yıl önceye göre. İşte, benzer sebepler yani eee işte yüzmenin de profesyonelleşmesi, e oraya orada da işte antrenman teknikleri ve e diğer destek ekiplerinin artmasıyla e şey uzamış durumda sporculuğun ömrü uzamıştır. Evet, uzamıştır. Şimdi Fransa bisiklet turuna da bir iki gelmeyle geçmeden önce bir de şey, evet. tenisteki evet. favorilerini sorayım. Evet. Cumartesi ve pazar ee, için. Eee şimdi yarın ya bu, erkeklerden yarı finaliz ama ben Federer'in burada olacağını düşünüyorum. 19. Grand <Gülüyor> Slam'ini alacak. E, ama kadınlarda bence şey olacak. E, Venus Williams alamayacak. Ben Muguruza'nın e, İspanyolun Grand Bomb finali oynuyor. Evet. Garbinia Muguruza'nın ilk dikkate şampiyonluğu olacağını düşünüyorum. Yarın. Tamam. Onu konuşuyor. Peki o zaman son olarak da bir bu Fransa bisiklet turuna geçelim. Evet çok çekişmeli bir Fransa turu izliyoruz. Dün eee Fransa'nın güneyinde çok yani aslında e, son belki birkaç yüz metresine kadar böyle sakin giden bir ee, et, etap koşuldu, bir sürü tırmanma kapısı geçildi ama bütün iş son birkaç yüz metrede bitti yani son 300-400 metrede ve e, Fransız Roman Bardı etabı kazanırken sarımaya yapıştığını düşündüğümüz İngiliz Chris Froome e, 22 saniye kaybetti yani o son belki e, 200 metrede çok e, yani neredeyse yüzde on sekiz yirmi eğimli bir şeyle bitiyordu, e, e, tırmanmayla bitiyordu ve Chris Froome böylece e, İtalyan rakibi Fabio Aru e, kaybetti sarımıyı ama aradaki fark çok az ve işte turun neredeyse ikinci haftasını bitirmek üzereyiz. E, i̇lk dört bisikletçi bir dakika içinde yani Aru genel klasmanda lider ve sarımıyının sahibi Chris Froome altı saniye geride ikinci Fransız Bard 25 saniye girdi üçüncü ve Kolombiyalı Uran 55 saniye girdi dördüncü. Bu aslında çok daha çekişmeli bir son haftanın habercisi hatta bugün bile bugünkü etapta da e, ciddi değişiklikler olabilir. Yani birkaç favori ismi düşüp elendiği turda doğrusu böyle bir hareket bekleniyordu. O hareket dün oldu. E, çünkü yani son yıllarda işte favori ismin 5. E, 6. etapta Sarremo'yı geçirip Saate karşı etapları da kullanarak e, turun sonuna kadar lider gittiği tur izliyorduk. Halbuki işte bu sarımanın el değiştirmesi, ataklar, çekişme e, lazım olan e, hareket bu turu. E, sanıyorum bunu göreceğiz dünkü etaptan sonra. Daha e, bunun e, bir haftası mı var? E... Yani evet. E, bir sonraki pazar Paris'te sonlenecek Fransa turu. Evet, gelecek ee, cuma daha da etraflanacak. Ya ay kuru belli olmuş olur belli. gelecek belli. cuma. Halbuki <gülüyor> evet, belli konuşuruz. Peki, Alp çok teşekkür ederiz. İyi dinliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulaga Spor.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 adlı parçasını çalarak bitirelim dedik. Wood, Woodrow Wilson Guthrie ama herkesin bildiği adıyla Woody Guthrie 14 Temmuz 1912'de doğmuş. 1967'de de hayata veda etmişti bundan 50 sene önce ve hem şarkıcı, şarkı yazı hem de folk yazarı ve yüzlerce siyasi, geleneksel ve çocuk şarkısı da yazmış baladlar ve sayısız şey var. Aynı zamanda da büyük bir mücadele veriyor. Kendisi 105 yaşında olacaktı. hayatı. veda etmeseydi onun e, Vigilantemen adlı parçası da çağımıza oldukça e, uymaya devam ediyor diyebiliriz. Yani bu şeyin, iktidarın beslediği faşist e, milislerin sivil milislerin hayatına ait ve toplantıların solcuların sosyalistlerin toplantılarını basıp öldüren elinde gördünüz mü elinde birinin elinde tüfek bir elinde de sopayla dolaşıyor o mudur nerededir diyor gece yarısı evleri basıyor vesaire bu siz gördünüz, gördünüz Ben bütün topraklarda Bütün ülke üzerinde Onu gördüm bu Vigilante adamını Ondan ne haber Diye ilginç bir Şarkısı var bir gerçek olaya da Dayanıyor aslında ama artık Onu anlatmayalım şimdi Ve hepinize Günaydın Günaydın Günaydın <Gülüyor> Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man? Rainy night down in the engine house Sleeping just as still as a mouse Man come along and he chased us out in the rain. Was that a vigilante man? Stormy days, we'd pass the time away. Sleeping in some good warm place. Man come along and we give him a little race. Was that a vigilante man? Preacher Casey was just a working man, and he said, Unite all you working men. Killed him in the river, some strange man was that, a vigilante man. Why does a vigilante man Why does a vigilante man Carry that so doof shotgun in his hand Would he shoot his brother and sister down I rambled around from town to town I rambled round from town to town And they herded us around like a wild herd of cattle Was that the vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've heard his name all over the land açık kastediyor